Ha şimdi öyle Ha tamam. <gülüyor> evet. Ben, ben şey, oraya oturuyorum. <gülüyor> ya. yani düşündüm bir şey yani. Ben böyle, böyle karşıma geldim Kur'an'da. Düşündüren düşün. Yani, şey. Kur'an'ın bütün peygamberlere baktığımızda hep Allah'a uğuniyetle çağırmışlar. Yalnız Allah'a <gülüyor> yani, çağırmışlar. Yalnız Allah'a çağırmışlar. Allah'tan hayra bulmak istemiyorum bu odasını. Yenilemeye temiz deniyorum burada. hazır. Dur. Bu. Ee, böyle toplumun sürekli ha? bu noktada bir karşıtlar oluyor. Sıfırdan emin misin? Rablık sıfatında Allah'ın e, daha çok haydi diyor değil mi? Ama uluhiyetle. Hep böyle bir karşıt e, bir şey oluyor. Yani alt tarafından üst yönetim tarafından sürekli böyle bir karşıt bir şey oluyor. Bir mücadele olmuş mu? Mücadele tutuyor. Bu dakika söylediğim bu. Bu kelimedeki anlam nedir? Yani o toplum mesela hep bunu kendi dillerle geldiği için vahiy bunu çok iyi anlıyordu. Bu toplum bunu Yani bu toplumu şu an kadar bir kelime mi? Bu kelimeyi teyze. Belki bundan bile şu anda 25 üzerinde hadis olduğunu ben kendi araştırmalarımda gördüm. Yani Leyla Adliyen e, bunun şeyleri var. E, i̇lk başında Leyla Adliyen kurtulur sonra bunun bir sürü namaz vekası var. Tavgut incele etmesi gerekiyor. Bir sürü böyle hadis varyantları var. Ee, bu toplumda yani bu, ıı, şu anda algılanamıyor. Yani nasıl ıı, algılanması gerekir? Allah Teala bahsettiği kelimet o dönemdeki yani bu topluma yansıtıldığında nasıl bir anlam ifade eder? Yani neler kapsar Leylallah demek? Muhammed Rasulullah. Gel ya. mudur? Bir de buna Yani, yani insanlar rahmetse çağırıyor. Yani biz de yapmamız gereken de toplanıp insanlara Sanki böyle bir metkot varmış gibi bir hepimize merhamet etsin. Rabb'inden nimetlerin kederini sevin kendilerine ama Rabb'imiz sebebi hikmeti kendi yanında olan bilgiden dolayı bizleri yarattı. Çimleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler. Rabbimiz Subhanu Teala'nın bizleri yaratması, dünyaya göndermesi ve hanginizin ameli daha güzel bunu denemek için de ölümü ve hayatı yarattı biz hiçbir şeyi boş, abes yaratmadık. Yaratılıyoruz. Boş, abes, yani manasız bir yaratılmadır. Ve biz diyor emaneti, yarattığımız her şeye ne yaptık? Sunduk. Her şey kendi hal diliyle dedi ki, yarat bu bir emir mi? Yoksa tercih etme hakkımız var mı? bize de aynı sanıyor. İsteyelim imanesini isteyen, imanesi, isteyen küfür Hepsi hal deliyle yarabbim. Biz seni senin takdir ettiğim bir şekilde nefsimizi zikredelim. Ama sen bize emaneti izler edin. Yani insan bunu ne yaptı? Yüklendi. O ne kadar nankördü? Ne kadar aceleci diyor. Şimdi demek ki biz de bu emaneti yüklendiriyoruz emanet yüklü ama biz yaratılış gayesi dediğimiz kulluğu, şu senin sorduğun soruyla alakalı ele aldığımızda bir bütün olarak ele aldığında birçok kafada müşkilatlar bilmemek geliyor. Şimdi adam diyor mesela yemeği içmeyi biliyorsa, yatıp kalkmayı biliyorsa, cinsi münasebeti biliyorsa neden bu sıhhati, bu eşi, bu malı, bu mülkü vereni bilmiyor? İşte burada fıtrata kullukla tevhiddeki kulluk farklı farklı şeyler. Şimdi fıtrata Rabbimiz öyle şeyler yüklemiş ki ha şu an iftar yapıyoruz. Bunun adı İslam olduğu için iftar. İslam olmasa nedir? Sofradır, öğündür, yemektir. Yani bir insan yani canlı yaş sahip olan yiyecektir, içecektir. Yani hayatını ikame etme mecburiyetindedir. Bu hayvan da böyle İnsan da olsa nedir? Böyle. Şimdi bu yönü yaratılanlara baktığımızda Allah Azze ve Celle diyor ki ben insanı kulluk için yarattım. Peki yaratılan kul yani hesap verecek kul ama bundan gayrı her şeyde onun hizmetine verdi. Hatta bir suyu hatta güneşi hatta ayı aklına gelen ne varsa kimin emrinde? İnsanın. Bunun karşılığında bizden sadece bir şey istiyor. Her şey ye, iç, düşün, yat, kalk, gez ama söz söyle, beni unula. Düşün, beni uluma. Kork, benden. Sev, benden. Sığ, benden. İste, benden. Yani uluhiyetle alakalı ne varsa sadece benden. Büyüklük taslama, büyük benim. Kibirlenme, kibirli benim diyor. Bu benim ridamdır. Evet. Şimdi, bunu böyle derken, fıtratta kulluk derken, fıtratta kulluk Rabb'ın bilinmesiyle başlar. Bunu da Rabb'imiz Sübhano ve ayet ayeti Kerimesinde ne diyor? Biz Ademoğlunun sulbinde kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarttık. Ve bensin Rabbiniz değil mi? Onlar evet. Kâlube olan şehit nâzer. Ve akabinde ayet devam ediyor. Yarın kıyamet sizinde. Bunu bilmiyoruz. Ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları şu ahdi bulmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen ahiddik. Bak sonuncu cüz, cüz geliyor. Onları azap etmen hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin? Demiyesiniz diye hepinizin üzerine bunu ne yaptık Şahitler. Söyledim. Şimdi burada iki tayfenin müşkülatı var ama senin sorunla alakalı olmadığı için girmiyor. Biz burada ahdı verdik mi? Verdik. Şimdi gökten rahmet indiren kim? Tamam Aynı soruya git. Aklı olmuyor dediğin deliye de soru aynısını söyler. Evet. Ölüden diriyi diriden ölüyü çıkaran kim? Doğru deli bile senden bir para direnirken Allah rızası der. Yani Rab terbiye edin, yaşatan, öldüren efendi manasında. Bunda hiç kimsenin müşkülatı yok. Ve cehaletle mazeret değil bunda. Rablük konusunda. Sorun nerede? Uluhiyette. Peki uluhiyet tevhidi aynı fıtri meseleler gibi hemen anlaşılan bir şey mi? Değil. Düşün şimdi, bir insanın annesi var şurada, oradan başta. Sağdan başta. Bir annesinin, bir karısını, bir kız kardeşini, bir insan, bir başkasının yatağında görmekten hoşlanır mı? Fıtratta izler. Hiç kimse hoşlanmaz. Hiç vahiyle alakası yok. Bak bu adam. Bir insan kendi şahsi eşyasının bir başkası tarafından izinsiz kullanmasından hoşlanır mı? Hiç vahiyle gitmiyorsun. Bir insan kendisine birinin yalan söylemesinden hoşlanır mı? Hoşlanmaz. Bak yine vahye gitmiyor. Anlatabildin mi? Ha, şimdi, fıtri olarak insan, fıtrat üzerine yaratılan insan, ne yapıyor? hadis şerifte şimdi ayetin açılımı var. Her doğan çocuk veya her doğrulan çocuk, İslam fıtratı üzerine doğar. Yani, emir ve nehilere mebni itaata ve isyana mebni yani biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Bir insan bir şey yaptığında kalbinde bir sevinç kötü bir şey yaptığında ise kalbinde muhakkak bir burukluk, bir ürperti veya bir vicdan dediğimiz nedir? Bir şeyler vardır. Şimdi iyilik yaptığında seviniyor. Kötülük yaptığında üzülüyorsan sen bir tam bir Şimdi her ne kadar kişinin merhameti varsa da bunu alıyorsun şimdi işliyorsun. Bir insan anne babasına merhamet etmese katlar olsa Müslümanı gavuru onu yerer mi? Bir küçük çocuk abisine gördüğü yerde hakaret etse, dövse, esse, gücü etse herkes onu kınar mı? Dinden kınamıyor. bak fıtraya bakıyorsun. Her ne kadar anıya babaya merhamet duysan da dinden gelen kayıda geliyorsun şimdi. Onlara üf bile deme. Ama Allah'a ve Resul'la isyan ederse onlara itaat etme. Peki fıtratta bu itaatsizliğin adı ne? Defol şuna bak. Sen kimsin? Babana karşı mı geliyorsun? Atalarının dinini mi terk ediyorsun? Der mi bunu? Fıtratta buna karşı çıkabilir misin? Çıkamazsın. İbrahim'i babası neden taşladı? Bir orana neden ibadet etmiyorsunuz? Kendi ellerinizden yapmış olduklarınıza neden tapıyorsunuz dediğinde en son çareyi bulamazsa bir adam ne yapar? Taşlar. Kovaladı mı? kovaladı. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine gönderilişini ele aldığımızda İbrahim diyor tek başına mülletti. O bir mülletti diyor mu? Diyor. Demek ki gönderilen Resul veya gönderilen Resul'ler ne yapacak? O insanla Allah'ın elbini tebliğ edecek. Ve bütün peygamberlerin gönderiliği sebebi Allah Hazreti Zerlerinin birlemesini öğretiyor. Yani bizim yaratılış gayemiz nedir? Kulluk. Biz zaten ibadete programlı insanlarız. Biz ibadetten zaten kaçınamıyoruz. Ama Rabbimiz bizden ihlas yani şirksiz bir ibadeti istiyor. Şirksiz ibadeti de ancak gönderilen bir Resul ile la öğrenmemiz lazım. Öyle topluma gitmiyor, Gelen kayıtları yakalıyoruz. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın geldiği bir ortamda Senden senden benden başka ya Sara, yeryüzünde inanan bir müminin varlığını bilmiyorum. Diyor. Ha. Bu neyi gösteriyor? Demek ki yeryüzünde herkes kafir dahi olsa kafir olduğunu bilecek. Çünkü Allah ona gönderecek, onu helak ettiğinde, yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu demeyecek. Sen dedin ki şimdi 25'e yakın hadis toparladım. Şimdi şimdi İbn Mace'nin 449 nolu rivayetini alıyorsun. Elbisenin nakşesi eski, eski, kittiği gibi İstanbul İstanbul'desti. O günün diyor yaşlı anla diyor yetişildiğinde hac nedir, oruç nedir, nusuk nedir, umre nedir bilmezler diyor. Onların ihtiyarlarına sorduğumuzda biz dinde la ilahe illallah derken babalarımıza yetiştik. Bundan başka bir şey bilmiyoruz. Şimdi Soruyoruz. Ya sıra diyor ki o bu onlara diyor yetecek mi? Susuyor. Üç kere soruyor. Evet. Bu onlara yetecek. Diyor. Demek ki La ilahe illallah'ın bir hatırı var. Evet. Bilmese bile bilmese bile bir hatırı var. Şimdi neden Mekke toplumu La ilahe illallah dendiğinde aslandan kaçan yaban eşekleri gibi kaçıyordu da. Bugünkü insan la ilahe illallah günde akşama kadar bin kere söylüyor da bu bunu anlamıyor. Ha, buna gelsin. Hangi peygamber bir topluma gönderilmişse muhakkak o toplumun konuştuğu dillen anladıkları lisanla göndermiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ya Ali, git şu kadar hayvan kes, yemek hazırla ve Mekke'nin önünde gelenlerini hazırla diyor. Şuara 214 ince. Allah Azze ve Celle, Resulullah ne dedi? Halk en yakından Ha, Tanıdığına tanımadığına yedir içir diyor. Yedirme içirme davette bir metot. Kim unuttu? Yedirdi, içirdi. Bak şimdi, bizler fıtrat üzerine mi yaratılmışız. Yalan sözlülük bizden geleni doğruyu götürür mü? Götürür. Eminlik kimsenin namusuna göz dikmeme insanların içinde saygınlığı getirir mi? Getirir. Hırsızlık yapmama sana eminlik sıfatında getirir mi? Bak bunlar çok önemli mesele. Hırsızlık, namus ve yalan. Kalkıyor. Ben size şu dağın arkasında bir ordu var. Saldıracak desem ne dersiniz? İstisnasız, hiç itirazsız Evet, sen ne dersen doğrudur. Biz sana inanırız. Öyleyse diyor, gelin bir olan ilaha yapmış olduğunuz ibadetlerde eş koşmayın. Bu sözü söyler söylemez oradakiler dedi? Yani latı, menatı, kubeli, uzayı bırakacağız yani onları atacak, Bir tanesini öyle mi? Sen cidden tatmızsın. Sen atalarımızın dinini ne yapıyorsun? Terk ediyorsun. Sen kavminin arasını bölüyorsun dediler ve peygambere itiraz ettiler. Hatta Ebu Leher ne yaptı? Ellerini çırparak sesini bastırmaya çalıştı. Bak Ebu Leher'in hemen akabinde onun iki eli kurusun. Elini çırptığı için. Peygamberin yani Allah'tan aldığı emri e, tebliğ ederken susturmaya çalıştığı için Allah donanığa iki eli kurusun diyor. İki elinden kasıt ne? Aklı olarak anlamaya çalışın. Kasıt ne? Bildiğimiz el anlarız. Ama onun iki eli kurusun derken hem dünyada hem de ahiretteki. O biz burada bu kadar yaşıyorsak Allah bize orada da ne yapacak? Verecek diyor. Sonra karısına ne diyordu? O da oduncu hamalı. Niye? Çünkü oradaki kadınlar gece odun toplamaya gider. Mekke'nin gençleri de takip eder, yıkar, tecavüz ederler. Orada da o kadına ne yapıyor? Adını kirliyor. Hatta baltayı alıp Allah Resulü'ne gidiyor. Şimdi burada Ebu Leheb'in o şeyini bırak. ve Vesselam onları neye davet etti? La ilahe onlar söyler söylemez. Nasıl anladı bunu? Çünkü davette bir netlik söz konusu Hüseyin diyor, senin Rabbin kaç? Yedi diyor. Nerede? Saf saf cevap vereceği sorularla fıtrata. Nerede? Biri gökte. Bizimkilerin kaç tane? Abdülkadir Geylaniler. Şahin Akşibendil'e açanlar, kaçanlar, uçanlar çok güzel. Aynı. Şimdi senin başın dara gelince bir ihtiyacın varsa, bir sıkıntın varsa kimden istersin? Hüseyin İstisnasız. Göktekinlerinde. E o zaman senin ihtiyacını gideren, sıkıntını gideren yardım istediğinde sana icabet eden göktekiyse senin öbürlerine ne ihtiyacın var? Bu davet mi şimdi? Davet. Hüseyin hemen iman ediyor mu? Ediyor. Ömrülü ise havlu-i <gülüyor> üstüne topraklar. Hüseyin'i Muhammed büyüledi. Aman bize de ne yapmasın büyülemesin. Öyle gördüler. Şimdi orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü anlaşıldı. Anlaşıldı ki kabul eden etti, etmeyen etmedi. Gel şimdi burada Heraklus hadisine gel. Ebu Sufyan'ı çağırıyor. Diyor ki, şu sizin kavminizin içindeki çıkmıştan bize haber veriyor. Bu insanları neye davet ediyor? İşte Allah'a davet ediyor. Hı. Ona kimler uyuyor? Zenginler mi, fakirler mi? Fakirler diyor. Zaten diyor, bütün daveti, e, peygamberlerin diyor davetine diyor, garibanlar da fakirler diyor. Peki artıyor mu eksiliyor mu? Artıyor diyor. Peki giren diyor çıkıyor mu? Yok. Bunun diyor geçmişte diyor bir akrabasından kral var mı? Yok diyor. Peki sizin kavminizin arasında diyor böyle bir çekişmezlik falan var mı? Yok ama diyor biz şimdi ondan sulh halindeyiz diyor. Şimdi her akıllısın sorduğu soru acaba bir kan davası mı? Acaba bundan sulh eden önce bir kral var da... İşte elinden alındı o mu? Ne araştırdıysa hiçbir şey yok. İşte diyor bunun diyor söyledikleri diyor. o bir peygamber. Evet. Peki diyor Ebu Sufyan geliyor şimdi yalanı diyor kendime yakıştırmış olsaydım Muhammed'e yalancı derdim. Sadece diyor sokuşturdum diyor bak Bukhari'nin vahiy, bölümü, vahiy bölümüne bak. Şu evet. an biz onlarla sulhuz. Artık ne yapacak bilmiyorum ancak bu kadarını ekleyebildin. Ondan sonra Ebu Talip'le olan konuşmalarına bakıyorsun. Ebu Sufyan Ebu Cehil 3-4 tane önde gelen kafirler evet. Ebu Talip'e gelerek diyorlar ki şu yenini çağırsan da şu aramızı bir tatlıya bağlasan belki diyor şu yataktan kalkarsın, belki kalkmazsın. Ebu Talip'in ölümcül yatağına yattı. Ebu Talip Allah Resulünü çağırıyor. Ebu Talip'in hemen yanı başı boşmuş. Hemen Ebu Cehil geliyor yanına oturuyor. Ebu Talip merhamet eder de çok seviyor yeğenini. Son anda iman falan eder de başımıza iş açar diyor. Hemen yanı başına oturuyor. Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem kapının dibine sığıntı gibi oturmaz, sonunda kalıyor. Ebu Talip diyor ki, abi yeğenim diyor kavmin senden şikayetçi. Bunlar ne, bunlarla ne dersin? Aranızdaki mizalaşma ne sallallahu diyor. ve Vesselam diyor ki Ey diyor ben bunlardan çok bir şey istemiyorum ki. Ben bunlardan bir kelime istiyorum. Ebu Sufyan atılıyor diyor ki Müslüman iman babında bulursun bunlar. Biz sana bir değil on şey söyleyelim. Allah Resulü diyor ki ve Vesselam La ilahe illallah deyin kurtuluşa edin diyor. Hepsi birden, hep yani diyor, ilahları birleyeceğiz mi diyor. Ve hepsi o ne yapıyor? Terk ediye gidiyor. Ve ne diyorlar? Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi haktan kaçıyorlar. O toplumda ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini ne yapıyordu? Biliyordu. Şimdi, o toplumdan buraya geldi. Bu toplum neye itikat ettiğinin bile farkında değil. Birileri geliyor diyor ki bu toplum mürted. Bu topluma mürted diyebilmen için bir kere ikrarı gerekir. Ne zaman girdi ki çıksın. Ne girdiği belli ne de çıktığı belli. Şimdi bu toplumda asıl olan ne? Onu da tespit etmen gerekir. Mesela Allah Azze ve Celle Mekke toplumuna müşrik toplum derken Yahudilere Hristiyanlara ne diyor? Müşrik oldukları halde ehli kitap diyor. Neden ehli kitap? Hiç düşündük mü? Onlar da asıl İslam'dı. Sonra şirk koştular. Mekke toplumunda asıl ne? Asıl şirk sonra İslam'a davet ediliyor. Şu toplumda asıl ne? İslam. İslam'ı İslam varsa sen bunlara diye toplum diyebilirsin. Hmm. Burada İslam asıl asıl İslam olduğu için bu insanların cehaletini kabul etmek zorundasın. Evet. Ha. Bunlar namaz kılıyorlar mı? Kılıyorlar. Evet. Ama herkesin namazı evlere şenlik mi? öğretmen gerekiyor. Haca gidiyorlar mı? Gidiyor. Herkesin haccı bir cins mi? Cins. Peki bugün mü çıkmış bunlar? Şimdi öğretme şekline bakıyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sofraya oturuyor. Tüm müselemenin çocukları var. Yani üvey evlatları. Ömer tutuyor. Allah Resulü'nün önünden kaşını gezdirmeye başlıyor. Çocuk besmele çıkmış. Sağ elinden ye. Önündeydi. Şimdi sor ellerini yesen ne olur? Ne olur? Dinin emirlerini çiğnemiş olur. Elim kalkmıyor derse ne olur? Kibirlenmiş olur. Biri nereden? İmandan. Biri nereden? Kibirlikten. Birinde küfürden bir şuben var. Birinde Komple kapadık dedi Şimdi birlerine gitmeden önce tevhidi biz ne kadar anlamışız? Allah Azze ve Celle'nin kitabında vermiş olduğu örneklere baktığımız zaman İbrahim Aleyhisselam bizim için tam bir örnek mi? Örnek. Tek başına karşıda bütün kafirler, karşıdaki insanlar kuta tapmışlar elleriyle yapmış oldukları bir şeylere tapıyorlar ve belli bir bayramları var. Nevruz günleri kutlamışlar. Ve belli bir toplandığı, eğlendikleri panayir yaptıkları yere gitmeden önce yiyeceklerini tutuyorlar kutluğuna koyuyorlar. Şimdi hangi türlüye gidersen git. Adaklarını gidip orada kesiyor mu? Ondan bunun arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Aynı. O da yiyeceğini orada kesiyor, gidiyor, eğleniyor o da burada kesiyor. mi? Şimdi İbrahim Aleyhisselam onlara davetinde ne yaptı? Gitti. Putu kırdı. Şimdi burada yakalanması gereken noktalardan bir tanesi de şu. O putu kırdıklarında o insanlar hakikaten basiretli, akıllı düşünebilen insanlar olmuş olsaydı ya şunların kendilerine bile faydası yok kendilerine faydası olsa kendisini korurdur. Mesela sahabenin birisi diyor ki, benim çocuklarım iman ettiği halde diyor, ben diyor onlara bir şey demezdim ama benim bir putum vardı. Ben ona tapardım sabah akşam. Derken iki tane tilki geldi diyor, ben ona ibadet ediyordum diyor. Tilkinin biri sağını şöyle dolandı dolandı, işedi gitti diyor. Ben baktım diyor, ona ilah olsa kendini korur. Yani kendine bir necaset ulaştırmaz diyor. Elimden o kut aldım namaddim diyor. diyor. İman ediyor bana. Adamın hidayetine var. Şimdi bundan bile İbrahim'in kavmu aciz mi? Kim kırdı diye gitme, gitmeden önce bunlar kendini bile koruyamamış demeleri gerekiyor. Dediler mi? Demediler. Allah Azze ve Celle İbrahim'e ne dedikti? Bana niye soruyorsunuz? Ona sorulsana. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki o putları Allah'ın emriyle İbrahim koydu. O büyük putun kafasına da o keseri Allah'ın emriyle İbrahim koydu. Kafasına göre değil. Şimdi burada bir yakalanması gereken bir şey daha var. Neden o toplumda o kadar insan vardı? putlar kırıldığında yapsa yapsa şu delikanlı yapar. Niye İbrahim'den huylanıyorlar da başkasından huylanmıyorlar? Çünkü daveti yapan İbrahim'den başvurdu. Çünkü o putlu onların put olduğunu onların Allah'a eş koşulan ve Etkanlı. ibadet edinme, edilmemesi gereken bir şeyler olduğunu sadece o söylüyordu. Peki inanan oldu mu? Allah Allah'ım. Putların kırdığında e, inanan olmayınca İbrahim Aleyhisselam'a diyorlar ki sen mi kırdın? Ona niye soruyorsunuz? Ona sorun. Niye bunu diyor? Basiretleri dahi yok. Düşünmeleri dahi gitmiş İbrahim düşünmeye sevk ediyor. Ne diyor? Biz hiçbir kavme uyarıcı göndermeden azap edici değiliz. İbrahim gelmiş mi? Söylemiş mi bunu? Söylemiş. Onlar ne diyor ki? Bunlar diyor kendini koruyamaz ki. E koruyamazsa bu ilah olmaz ki diyor. Günümüzdeki şeylere nasıl indirebiliyoruz? Şimdi hocam? geliyor mu? Bayramdaki or oraya oraya geliyor. Oraya geliyor. Şimdi onlar bu sözü duyar duymaz dellendiler o kadar kızdılar ki o kadar kızdılar ki kızdıklarını nereden anlıyoruz? Bir insan. Yani şuraya yakmak istesen on bucak odunu getir yap, at içine. yanmaz mı? Yanar. Ama on bucak mı getirmişler? Vadi dolusu odun mu? Vadi dolusu odun getirmişse bunlar bu meselede hemen e, yanlışlarını ne yaptılar? O an anladılar. Çünkü insan fıtratı doğruyu gördüğünde rahatsızlık yani. ve kendisine eziyet veren bir şey ne yapar? Şimdi Zeynelniye rahatsız oldu? Haşerat geldi. Küçücük bir şey. Koca vücutlu adam. Küçücük sineği ne yaptı? Oğlanmaya çalıştı. Tabii küçücük bir şey. Rahatsız etti mi? Onu ya öldürecek ya oradan defedecek. İbrahim Aleyhisselam'a tutuyorlar. Ateşi atmadan önce soruyorlar. mu? Şimdi bu noktada da topluyorlar. okuyorlar. Mevlüt. Atlak ya zikir. İlahi. Sağ ol. Yani. Bunlar biraz şeyli. Şimdi kim neye inanıyorsa zikir kişiyi ol. de ondan korkutur. Biz kime inanıyoruz? Tamam. Aramızda herhangi bir şey olduğunda Musa Allah'tan korkar. Çünkü Musa'yı bağlayan Allah korur eğer da bu korku yoksa Musa hiçbir şey bağlamaz ki. Onlar ne yaptılar? Korkmuyor musun? Ateş yaptılar ya. İbrahim ne diyor? Siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da. Bu sözde İbrahim'in anlattığını onlar anlamış. Siz bunları diyor Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da versin eş koştuklarınız Seçin diyor şimdi. Bu ateş mi? yoksa cehennem ateşi mi? Benim için bu ateş daha hayattır. İşte aleyhissalatü vesselam kim diyor küfre girmektense ateşe girmeyi tercih ederse ne yapar? İbrahim bütün imanın lezzetini aldı mı? Yakması gereken yaktı mı? Bak, bunu da orayla bağlarsın. İbrahim ölümünü bildiği halde La ilahe İllallah'a davet etti mi? Gel şimdi sana peygamberlerin gönderilmesi sebebi ne? Soruna binayen geliyor şimdi. Evet. Allah'a davet. Evet. Allah'a davet ama Allah'ın birliğine mi? Birliğine. Evet. Çünkü bizde ibadet var. İbadeti şirksiz <gülüyor> Peki gördüğü bir münkeri izale ettiği gibi insanlara da iyiliği öğretip kendisi uyuyor mu? Evet gördüğü hiçbir münkerden bir peygamber kaçmış mı? Kaçmamış. Peki. Allah Aleyhisselatü Vesselam ümmetini topluyor. Ben seviyorum her şeyi anlattım mı? Evet. Sen bizim diyor gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda çıkar. Hatta gökte uçan kuştan dahi bize ne yaptın? Haber verdi. Anlatıyor, anlatıyor hepsi, evet, devli ettim deyince ne diyor? Şahit ol. Şahit ol Ya Rabbi. Sonra dönüyor, benden duyduğunu bir emir. Bir mehid olsa ne yapın? Aktarın. Bu bir emir mi? Değil mi? Bunu da tut şimdi. Gel ayet-i kerime yap. Ey Hesul diyor. İndirdiğimi indirdiğime uy diyorsun. İndirdiğimi hükmet. İndirdiğimi, gösterdiğim şekilde hükmet ve indirdiğimi tebliğ et. Dört tane ayet arıyorsun şimdi. İndirilene uymakla mükellef mi? Resul. Hükmetmekle mükellef mi? Resul. Gösterildiği şekilde hükmetmekle mi? Resul. Ve tebliğ etmekle mükellef mi? resul. Evet. Şimdi bir şehadeti getirirken la ilahe illallah Muhammed'en resulullah derken aynı zamanda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le kul mu? O da mesul mü? Bir kul olarak Muhammed. İndirilene uymakla, indirilenen hükmetmekle, indirilenle gösterildiği şekilde anladığı gibi değil. Hükmetmekle ve indirleni anlatmakla mükellef mi? mükelle, kul olarak. Peki, inandım diyen birisinin indirlene uyması, indirilenen hükmetmesi, indirleni gösterildiği şekilde hükmetmesi Gösterim ve indirleni. Cibril diyor, bana geldi. Şu Kabe'de diyor, abdest aldı. Sonra üç gün namazı talim ettirdi. Gelin size nasıl namaz kılınıyor İlisi, böylece namaz kıldırayın. Siz de beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız böylece namaz kılın. Şimdi anladığın gibi olursa peygamber her tekbirde elini kaldırmamış. Canım şurada şunu yapmış, burada bunu yapmış dersin. Ama ona da öğreten cikri. Özellikle vurgu var mı? Gösterildi şekilde. Ayette. Ayette. Yani, evet. indirilene uy. deliye tamam. halde. Gösterilene uy. Şeklinde ayrı bir vurgu Şimdi, var mı? tamam bir kul olarak biz İbrahim gibi yeryüzüne tek olabilir miyiz? Olabiliriz. Tek olduğumuz halde İbrahim indirilen oydu mu? Şanslı. Git kır. Hükmetti mi? Uyguladı. İbrahim kırıp kaçabilir miydi? Kaçardı. Sorduklarında ben kırıyorum diye ben kırdım diyebilir miydi? Gösterildiği şekilde hükmet. Diyor. Anladığın gibi değil. Sonra bunun karşısında gelen bela ve musibete ne var? Bir sabır var. İşte davet insanları tevhide davet la ilahe illallah olmazsa olmaz demek Toplum neden bunu anlamamış diyene kadar önce ben anladığım halde bu topluma nasıl bir tavır takınıyorum? Biz bunda da ya ifratta hariciler gibi ya da tefrette mülciyeler gibi bir tavır takınmışız. Birisi tutmuş demiş ki bunların hepsi kafir. Sadece şu şu şu sorduğu sorulara cevap veren. Sorduğu sorular nedir? Kim tağutu inkar eder? İmanın sağlam korkuna yapışırsa ancak o tevhid ehlidir. Diyorum. Tamam da muhakkak ki insan tağutu reddetmesi gerek ama kagutu reddetmesi için ondan önce bir şeye ibadet etmesi gerekir. Bir insanın ibadet edeceği zatı keşfedememişse yıldıza bakmış, aya bakmış, güneşe bakmış ve muhakkak ki Rabbim bana kendisini tanıtacak ben kavmin eş koştuklarından deliyim demişse vahyem yurtdarsın. Burada nesil? varhi öğretilmeye mutlaksın. Yani kafana göre ne yapamıyorsun? Sorgulayamıyorsun. Demek ki tağuttan önce imani meseleleri yakalamak gerek. Ha, şimdi bu toplumda iman yok mu? Var. İman anlatılmamış mı? O anlatılmış. Ama bu toplumda bu kadar küfrün yaygın olması imtihan edilip imtihanı kaybetmelerinden bahsediyor. adam en ufak bir şeyde imtihandan karşı karşıya geldiğinde mesela küçük düşme nedir bilir misin? Allah'ın Resulü diyor, bir insan diyor yapamayacağı bir işin altına girer onu da yapamaz küçük düşer diyor. Öyle değil mi diyor. Şurada bir münker var sen de diyor oradan geçiyorsun ona mani olacak güç sende var. Var mı? Teyzey mi? Var. Ha. Peki, oradan geçerken o münkere mani olmadın. Allah soruyor diyor. Neden? Korktun. Korkmaya naif değil mi? İşte küçük düşme nedir? Budur diyor. Hiç karşıya gitmeden insanın önce kendi takılması gereken tavırlar var. Şimdi adam diyor ki her doğan çocuk Müslüman olarak doğar. Ne yaptı? Fıtratlan, tevhidi karıştırdı. İmanla tevhidi karıştırdı. Neden karıştırdı? Bugün dükkanda da dedim. Kalpten tasdik, dilden tasdik. Müzecen buraya kadar beraberiz. Çünkü amel bunun BK'si değildir. Asıl buralar. Kalp değil. Kalbin tasdik dilin ikları bitmiştir diyor. Amel imandan bir cüz değildir. Biz amel de imandan bir cüzdür. Delilerine girmiyorum şimdi. Evet, evet. De buraya kadar beraber evet. Onlarda ne de? Artma ve eksilme yok evet. Bir bütün olarak ele alırlar. Neden bütün alırlar? Evet. Çünkü Bakara 256 ile imana bakarlarında. Evet. Kim sabutu inkar edersin? <gülüyor> ha. O zaman sana soruyor fağut olarak ne görüyoruz şimdi mesela bu sistemde adam ne yapıyor? Ee, Demokrasiyi. Demokrasinin organlarını sen diyor oy veriyor musun? Veyahut sen diyor cumaya gidiyor musun? Ha, askere gidiyor musun? Vergi veriyor musun? Çocuğunu okula gönderiyor mu? Şimdi bunları niye soruyor? Çünkü bu unsurla ona göre, Bakara 256'ya göre ya, iman anlayışa. Kim tağutu inkar ederse. Şimdi babayla Noğul bir gün damda yatıyormuş. Bakmış. Oğlum ay ne güzel değil mi? Demiş. He baba demiş. O da güzel, o da güzel. Baba bakmış. Oğlum ay bir tane. Olur mu baba? İki tane. Biri orada, biri orada. Adam düşünmüş. Çocuğu ahlaklı yetiştirmiş. Yalan söylememiş. Oğlum demiş şu gözünü kapattır bak bak. Çocuk kafa diyor aa diyor baba bir tane. E tabi oğlum ay tane. Şöyle bakıyor çocuk. Baba ay iki tane. E tabi oğlum ay iki tane. Sen şaşı gözden bakarsan tabi iki görürsün. Şimdi imanı anlamayan birisi tevhidi hiç anlamaz anlayamayınca meselelerin de idrakına varamaz. Güya anlamış, güya halletmiş, kendini e, cennetlerin yüksek makamda herkesi de cehennemin tadibinde görür. Adam diyor pantolonunu eksik şey yapıyor mu? Ütüsüz geziyor mu? İşte şöyle yapıyor mu? Böyle yapıyor mu? Bunlara dikkat ettiği gibi dinine dikkat etmesi gerekiyor diyor. Tamam mı? burada bir yerde beraberiz ama İslam dini, akıl dini değil ki. Allah peygamberlerini neden göndermiş? Git onlara ibadetlerinde <gülüyor> hiçbir şey koşmasınlar. Bir insan elbisenin en iyisini sevebilir, giyebilir. Dünyanın neresine gidersen git herkes temizliği sever. Herkes iffeti, herkes temizliği. Çünkü Allah kişiyi Temizliğe doğru sevdelerimi, pisliğe doğru da tiksinme üzerine yaratmış. Bu senin hilaketinde olan. Şey. <gülüyor> ha, i̇manı anlamayınca biz artma ve eksilmeyi yakalayamayınca ve tabutla ele aldığımız zaman bu sefer ilah ne oluyor? Tabutu inkar eden ancak ilahı birlemi sayıyor. Halbuki orada mesela ben çay Ben ikini açmam. Şimdi düşün. Allah Azze ve Celle namaz kılın diyor. Namaz rivayetlerine bakıyorsun. Savaş anında bile yalnız kılmak yasaklandırılıyor mu? Cemaatle namaza teşvik mi? Cemaatle bile kıldığında arkada, safların arkasında tek başına kılmak dahi yasaklanıyor mu? Önden birini çekliyor mu? Diyor. Ha. Bu kadar rivayet varken cemaatle namaz kılınmaz, camiye gidilmez, şu yapılmaz gibi ibadetten alıkoyanın adını bir olan birlenmeyince bu sefer ne yapıyor? Birçok birler bir demek geliyor. Ondan sonra bakıyorsun Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirler diyor. Şimdi ne yaptı? İmanı artma ve eksilme kabul etti mi? Etmedi. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler bir üç tane ayet gelir. Öbür ikisini hiç görmez. Görmeme sebebi, imandaki müşkilatından kaynaklanıyor Musa. Yani aklını eksikler kabul, kabul etmediği için de görmüyor. O zaman biz bunları sıkıştırıyoruz. Lan yolda gelirken hiç kariyerize baktın mı diyor? Baktım lan abi diyor. Okula mı bakayım diyor. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsın. Allah'ın bir emri mi? Evet. az mı? Evet. Onların dilinde Kur'an'da geçen farz. Evet. Peki sineği de öldürsen günahın bağrından onlar ebedi cehennemliği atar. Şirk de olsa ebedi cehennemliktir. Çünkü takuti inkar. Evet. Ha. Şimdi orada gelirken yapmış olduğu bir fıskı bunlar aynen şirkler el aldı mı? Aldı. Söyle diyorsun Gökhan Zeynil'e söyle. Bunun hükmüyle Gökhan arkadaş olduğunu söyleyemiyor. Başında dese ki fıst kurtulur. Arkadaşı için demese tehlikeye gider. Kendilerine geldiğinde bu kurarı uygulayamıyorlar. Ha, şimdi bu günah mı? Günah. Şimdi ayete gidiyorsun. Üçünde bir müştereklik var. İndirilen hükmetmeyen kafirler, indirilen hükmetmeyen zalimler, indirilen hükmetli fasıkla şimdi toplumu sordum. Biz de bu toplumun içindeyiz. Bir münker gördüğünde mani olmama neyle alakalı? İmanın zayıf mı? Kim bir münker görürse kim münker görürse kim bir münker görürse bundan öte ardal tanesi kadar iman yok. Tevhidim yok diyor. <gülüyor> Yapamadığında dinler mi? vücün ha kalbinde hiçbir sıkıntı duymuyorsa Selman-ı Faris'in kendi sözü bu. O artık bir öyle evet. Peki davet peygamberlerin olmazsa olmazı mı? Evet. Yunus Aleyhisselam kavmine Rabb'i izin vermeden terk edip ilk gelen gemiye bindi gitti mi? Bir balık gelip gemiyi durdurdu mu? Daveti terk edebiliyor muymuş? Yunus Aleyhisselam'ı denize atınca o balık ne yaptı? Görevliydi. Karnında günlerce taşıdı mı? Taşıdı. La ilahe illa ente. Sübhaneke. İyiküntümüne zalimin dedi. Allah affetti. Kıyıya Yunus Aleyhisselam'ı nasıl attı? Giyinik mi çıplak mı? Kıyıya atıldığında çıplak atıldı. Ha, kavmin üzerine tam bela gelmişti. O daire tevbe ettiler. Allah da onlara mağfiret etti mi? O da ayrı bak. Evet. Demek ki bize düşen neyse biz onu yapmak Biz kimsenin başına bekçi de değiliz. Önceden anlamak zorundayız. İmanla tevhidi de birbirine karıştırmama zorundayız. Mesela Ebu Said çok veriyor bu örneğe. İkinci Mahmud diyor fesi taktı, Avrupa açacak Mustafa Kemal de fesi çıkarttı. Bu sefer Mustafa Kemal'e kâbetti hangisi kafir? İki yıl önce kaktırdığında ikinci Mahmud'a kafir diyen bu toplumun dedeleri değil mi? İki asır sonra e, adamların istediğini yaptı birisi. Niye o kafir oldu şimdi? Demek ki bu toplum neyi kabul neyi reddettiğinde farkındadır. Allah ne diyor? De ki bilerek söylesinler neyi kabul, neyi reddettiğini bilmiyorsa cehalet gündeme giriyor. Burada da ne yapacak? Davet gelmesi gerekiyor. Biz haricilerin yaptığı gibi toptancı değiliz. Mücüye'lerin yaptığı gibi de toptan cennete gönderemiyoruz. Burada bize düşen nedir? Ha, Mesela Anadolu'da en yaşlı, okumuşluğu, yazmışlığı olmayan Çağrınlı Musa'nın annesini ana da hayır da şerri kim de? Allah'tan de. İlla okuyup tahsil eden birisi değil. Allah bir okuması yazması da yok. Hayırın ve şerrin Allah'tan geldiğini bu gibi. Ama tolcak şimdi teyzeye ana şöyle yapsa oğlum öyle yapma. Dinden taviz verecek şeylere. İşte şu başına gelir bu başına gelir diye hayrin ve şerrin bir başkasından da geleceğini söylerse ne olur? İşte oğlum işte askere gidiyorsun namazı kılma. işte gelince kılarsın. Başına bir şey gelir değil de. Bir yerden korkutursa. O korktuğunu ne oldu? Orada o cehaletinden <gülüyor> ne yapmış? Bak yerde hıccetler var. Yani illa peygamberin de gelip her insana da bir peygamberin gelmesi gerek mi? Ondan sonra gözünün önünden bak diyor şu gökyüzü nasıl direksiz, direksiz yükseliyor. Onun dışında ağaca bakıyorsun, gözünün ne yapıyor? Şekil değiştiriyor. Bunlar da öldüren ve diriltenin varlığını güldeme getiriyor. Açıyorsun şimdi Kur'an'ı, Allah Adem'i bildiğimiz topraktan yaratmış mı? Anasız, babasız. Havayı onun eye kemiğinden yaratmış mı? Onun babası var mı? O da yok. İsa'yı babasız, amanneli yaratmış mı? Yaratmış. Bizimkini bir çiğnemetten, bilmeniden bir sudan hepsini şöyle ele aldığımızda yaratılma mı? Buna rağmen insanoğlu öldükten sonra dirilmeyi inkara gittiğinde, oku keyif suresini, oradaki zulümden kaçıyorlar, bir mağaraya giriyorlar. Allah Subhanahu ve teala onları ne kadar vaziyette ne yapıyor? hem de yemeden, içmeden bir mağarada onları yaşatıyor mu? Bu neyin için edecek? Yaşatan da öldüren de Allah bu rububiyet sıfatında yaşatmaya ve öldürmeye kimse kadir olamaz. İnkara da gitme. Peki bir toplum öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorsa bu neyi anlamış da inkara gidiyor? Her şeyden hiç düşündün mü? inkar ettiği kavramsız. Bir toplum öldükten sonra dirilmeyi i̇nkar, inkar ediyor. İnkar ediyor Neyi anlamış da inkar ediyor? Tesadüfen olduğunu zannediyor. Bir hesabın varlığına inanıyor. Orada bir ölüme inanıyor. Öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyor. Neden inkar ediyor? Bir şeyi anlamış inkar etmekle sanki ondan kurtulacağını zannediyor. Kurtulabilir mi? Bu mümkün. Ha. Şimdi neye bakarsan bak kainattaki yaşayan her şey ölümlü olduğunu anlıyor mu adam? Gidenin gelmediğini de biliyor. Ha. Ondan sonra tutuyorsun Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'la ki size büyük örnekler vardır. Diyor. Nevrut denilen bir adamın arasında geçer. Münazara yanlar. Ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor. İbrahim Aleyhisselam hiç gidip de e, sen neden öldürürüm, diriltirim diyorsun. Öldüren de dirilten de Allah. Sen de yaratılan bir kulsun. Diyor mu? Niye demiyor? de? Çünkü davette böyle bir süt ki bunun sorunu akılda Vahiyden değil. Ne yapıyor? Hı hı. Sorun fıtri. Benim Rabbim güneşi şuradan getirirse oradan vahiy olsaydı ne yapacaktı? Bütçe yapacaktı. Ama sorun akıldan olduğu için İbrahim Aleyhisselam da aklıyı konuştu. Öyleyse biz de şu toplumdaki bir müşkilatla karşı karşıyaysa önce sorunu tespit edeceğiz akıldan mı? Yani fıtri bir meseleden mi? Ha, fıtri bir meseledense nereden? Mesela ataları babaları taklit. Allah ne diyor kitabında? Gelin Allah'ın kitabına. Gelin Resulullah'ın sünnetine dediğimizde. Onlar ne der? Hayır. Biz babalarımızı neyin üzerinde bulmuştuk ona inanırız. Şu topluma gidiyorsun. Biri alevi, biri sünni ili çeçeği, ili Hepsi kendine göre bir ibadet, ibadet sistemi kurmuş. Ne yapıyor? Gidiyor. İbadet. Çocuk doğuyor. Alevi ise? Alevi çocuğu. Hadis neydi? Yahudi ise Yahudi. Hristiyansı Hristiyan. Hiç dikkat etmiyor bak toplumlara şimdi. Sünni ise Sünni çocuğu. Alevi ise Alevi çocuğu. Aynı sokakta yürürken sorun yok. Aynı arabaya bindiğinde sorun yok. Sorun nerede? Kız alıp verdiğinde. Kızı birisi aldı mı o onu reddeder. O onu reddeder. Oğlan aldığında kas alır. Gezitlerden kız aldık. Bu onlardan mı? biz onlardan kız almayız. Oğlanı da atarlar. O da onu çekecek. Ha. Hani caddede beraberdiniz. Demek ki toplumun taklidi aklı. Allah ne diyor? Ya hata etmişlerse, ya anlayamamışlarsa. Bir Kur'an'ı aldığında bu ne yapıyor? Bir okuduğunda bu bitiyor. Demek ki fıtrî şeylerin cevabı da fıtrî. Dini hiç gündeme getirip de anlatmıyorsun. Sorun vahiyden oldu mu artık çevreden çıkıyorsun. Çünkü bulağa erdikten sonra ee, imanla tanıştıktan sonra aklın selayete artık bitiyor. Akıl görevini tamamlar artık. akıl vahye tabi oldukça akıl. Bunu da nereden anlıyoruz? Onlar diyor hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağı. Şimdi burada durup hayvanlar inceliyorsun. Bir balığı elan dağdan olsa suyun içinden yaşar bir ineği ele al, al dağda mı otlar, denizin dibinde mi? Bir kuşu ele al, havadan mı uçar, denizin dibinde mi yüzer? Kuştur, havada. Balıktır, denizde. İnektir, dağda otlar. Şimdi bizler, bunlar ters oldu mu şaşırmaya başlarız. İnsan denizin dibinde bir ineğin otladığını görse ne yapar? İneğe Ha Bir balığı da... <gülüyor> dağda otlarken görsen niye? Çünkü onların hikatı nedir? O şekilde. Biz araya ettik diyor. Biz ineğin diyor. İşkembesinden ne yaptık? O pis damardan size tertemiz şifa verecek beyaz nur bir süt verdik diyor. Ha, Şimdi sen eğer onların e, seçme hakkına sahip olmayan bu varlıkların ol dediğinde onu yapıyorsa, yap dediğinde o fiili yapıyorsan, düşün şimdi, bir balığı al, hiçbir şey yapma, denizin kenarına şu, ölür mü? Niye? Çünkü Allah dedi ki, suda yaşa. Sudan çıktığı zaman ölür mü? yine al, denizin dibine al. Ne yapar? Ölür mü? İnsana da senin yaratılış gayen bana ibaret nasıl ki balığın dağda otlarken gördüğünde şaşırıyorsan yaratılış gayesi olan kulluk insanın da yaratılış gayesi olan şu kulluğu yapmayıp da Allah'tan gayrına hizmet ettiğinde neden şaşırıp müdahale etmiş İşte bunun bir hesabı yapılması gerekir. Burada da fıtri duygular ve tevhidi duygular teker teker ele alıyoruz. Bir korkmayı ele al. Korku Fıtri bir hasret mi? Evet. İnsan karanlıktan, aç kalmaktan, hapsedilmekten, öldürülmekten veya birinin birini dövmesinden korkamaz mı? Yükseklikten korkamaz mı? Korkar. Bunda var mı bir müşküla? Var mı bir müşküla? Yok. Ama ne diyor? Eğer müminseniz benden korkun. Bak burada bir kayıt geldi. Eğer inanıyorsanız benden korkun. Ve sizi diyor birisi benden gayrısından korkutursa o bir şeytan diyor. Şimdi birinin eğer korkusu normalse eğer bizden istenen korku Allah korkusuysa peki insan şimdi düşüneyim. Biz yaratıldık ama sırf korku için mi yaratıldık? Hayır. Kork kork ama benden korkar nispetse bir şeyden kork? Allah'tan korkar gibi bir şeyden korkarsan, bunun adı ne oluyor? Nasıl şirk oluyor? Demek ki insanın kalbi amellerinde bir korkuda da şirk oluyor. Ha. Gel şimdi ayeti kelime korkunun geçtiği yerlere mi? tebliğ. Korkma. Allah seni korur diyor. Davete mane neymiş? Korku, korku. Korkuyu tekrar ele alıyor. Allah'tan hakkıyla kim korkar? İman <gülüyor> Hakkıyla alimler diyor. Ben bir şey istiyorum. <gülüyor> Peki, Allah korkusu itaatı mı getirir isyanı mı? İtaat eğer insan amellerine dikkat etmiyorsa aynen Talut'tan Cağut kıssasında verilen örneğe yakalar. Eğer ibadetlerine dikkat etmiyorsa Cağut'un ordusunu gördüğünde o nehirden geçerken kana kana su içen sadece bir kana kana su içme filmini yapan birisi. O orduyu görünce tabanları yağladı mı? Yağladı halbuki oraya kadar itaat eden değil miydi? Bir isyan ne yaptı? Kalp leke götürmez. Kalp hiçbir zaman leke götürmez. Kalbe düşen leke bir yeri zayıflattı. Yani ahirete iman da Allah korkusuyla, ahirete imanın zayıflaması da Allah korkusuyla. Yani birinin kuvvetlenmesi, birinin kuvvetlenmesine birinin zayıflanmasıysa birinin zayıflamasına sebep oluyor. Şimdi gel bütün peygamberler kanunlarına geldiğinde tek değil mi? Sen de kendini tek olarak inanabilirsin. Bütün peygamberler anladıkları, aldıkları vahiy, inananlar bütün öğrendiklerini anlatma mecburiyetinde değil mi? Evet. Yaşama mecburiyetinde değil mi? Evet. Bilme mecburiyetinde değil mi? Evet gelen bela ve musibete sabretme mükellefinde değil mi? Evet. Öyleyse toplum neden böyle değil? Ben neden böyleyim? Toplumu kim uyaracak değil. Ben niye uyarmıyorum? Meseleyi buradan alıp gideceğiz. Neden korkuyoruz? Ashab-ı ufacık zerre kadar bir çocuk hem büyücüye gidiyor, hem rahibe gidiyor, meseleyi çözüyor da sen benim sadığımdan bir ok al, insanları topla, şu kulamın Rabbinin adıyla at oku diyor. Öldürüleceğini bilmiyor mu o çocuk? İmam var ama. Ha. Gerçek imam. Şimdi demek ki önce imam var. Evet. Öldürüleceğini bildiği halde davetini yapıyor mu? O kafir son ana kadar çocuk ruhunu teslim edene kadar hiçbir şeyin farkında değil. Çünkü insan bir şeye hırslandığında gözü vardır, görmez. Kulağı vardır, gitmez. Gönlü vardır, set vardır. O çocuğu yok etmek istiyor. Denize gönderiyor. Çocuk ne diyor? Şimdi gel bu noktada. Kulum bana fazlarla yaklaşır. Nafilelerle daha çok yaklaşır. O gören gözüm, işiten kulağımda ve benden ne isterse veririm diyor. Çocuk diyor ki, Ya Rabbi ben diyor bunların şerinden sana sığmıyorum. Allah bir dalga veriyor. Hepsini döküyor. Çocuk elini kolunu sallayarak geliyor mu? Şurada bir şey yapamadı. Abi. Halbuki kafir ne yaptı? Ayağına taş bağlayın, denizin iminatını ölsün. Götürün bunu dağın tepesine uçuruma atın. Dağın tepesine çıktığında çocuk kime sığındı? Darbines sığındı. Koca koca kayalar yuvarlanıp gelip yanındakilerini ezerken çocuğu ezdi mi? Ezmedi. Onları yok eden de Allah, o çocuğu esirgiren Allah. Çünkü o ona. Çocuk yine elini kolumunu sallayarak nereye geldi? İstese kaçıp gidemez mi? Çünkü oraya geldi ve ne dedi? Sen dedi halkı topla. Hepsinin önünde. Beni bir ağaca as. Çocuğum benim okuma. Çocuğumlar bunlar değil. Attığında çocuk gitti. Gider gitmez oradaki bütün topluluk ne dedi? Sen ne sordun bana? O çocuk peygamber mi? bir birisi. Sadece firavunun sarayına bir baza Ne öğrenmeye gitti? Sihir. Sihir. Gidip gelirken orada bir rahibe belki de şehrin en uzak yerinden gelirken dinlenmek amacıyla geldi. Buna rağmen öğrendiğini yaşayıp hayatına geçirdi mi? Bak mesela o canavarı öldürürken, taşı atarken söylediği ifadeleri hiç yakaladınız mı? Eğer diyor rahibin diyor, Rabb'i diyor doğruysa, bu taşı attı mı diyor, bunu öldürsün diyor. Ve bu eziyet kalksın diyor. Atar atmaz gidiyor mu? Ünü yayılınca doğuştan kör birisi geliyor. Sana diyor istediğini vereyim, yeter ki gözüm açıp ben sana bir şey yapamadım. Ama sen bir olana iman et, ona şirk koşma. ha Demek ki tevhidin hatırı hem dünyada hem ahiret. Bak şimdi burada bir nokta daha var. Onun kaderinde ama olma var mı? Var. Tutup dua edip Allah'tan gözünü açmasını istedi mi? İstedi. Onun ölüm şekli akıbeti nasıl? Amanın. Aman. Ne yapıyorlar? Demir taraklarla bütün vücudunu tarıyorlar. Yine de dönüyor mu? o yaşına kadar vezirlik yapan birisi demek ki akıllı birisi. Kölge. Bu demek ki bir meziyetli birisi. Bu bir. İkincisi gözü açıldıktan sonra o ana kadar hiç kimsenin gücü yetmemiş ki onun gözü açılsın. Hiçbir şey yapmadan da harici bir şey de yapmadan tedaviye direkt onu birlenmiş, istenmiş o da gözünü açmış mı? Bunu da görmüş mü? Bunları gören birisi hiç ona şir koşar mı? Ondan gelip ona gideceğini bilir mi? Öldükten sonra dirilip hesaba inanmış mı? Hesaba inandığı için o bedeline yapılan eziyetlere ne yaptı? Kartlandı. İşte Mekke döneminde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeler geliyor diyor ki bu eziyetler kalsa Rabbına dua etsen de Vallahi diyor geçmiş ümmetlerde öyle insanlar vardı ki demir taraklarla etleri taranır veyahut testere tam kafasının ortasına gelip ikiye bölünürdü. Rahibi de öyle olurdu. Yine de dinlerinden ne yapmak? Dönmezler diyor. Oturduğu yerde yastığa dayanıyormuş karın alıp onlara fırlatıyor. O da mı size yetmez? Diyor. Vallahi diyor, hangi yerden diyor falan yerden yere kadar çok uzak bir mesafeyi şey yapıyor, bir kadın diyor devesine binecek oraya kadar yalnız başına yolculuk yapacak sadece yalnızlıktan korkacak. Başka hiçbir şeyden korkmayacak. Ama siz sabretmeyi bilmiyorsunuz. Bu da demek ki biz davet yapmadan bir şeylerin çilesini çekmeden bir şeylere göğüs germeden hemen bir şeylere sarılmaya çalışıyoruz. Ama hangi peygamberi ele alırsan Nuh Aleyhisselam'ı ele alıyorsun alay etmediler yıllarca. Bir insanın tahammülü nerede biter? Artık yoruldu. Bunların eziyetlerine katlanan sen bunların artık belasını ver derse bir peygamber bu neyi meseledir? Hem de 950 sene demek ki artık alay edile edile edile. Ya Rabbi artık bunlar inanmıyor. Allah Azze ve Celle beddua olmasına rağmen kendisini razı eden bir kulun bir Resul'ünün duasını kabul et onların hepsini helak etti mi? Ederken Allah onlara zulüm etti. Ben kendi nefsime zulmü aramadım. Öyleyse birbirinize zulüm etmeyin. Demek ki zulüm derken Zulüm neymiş? Zulüm. Allah'a eş koşma. O e, imanlarına rülüm bulaştıranı gördün ayetinde? Sahabe nasıl anlıyor? Kendi aralarında hakim Allah ne diyor? Enam 182.80. Allah Resulü ne diyor? Siz Lokmanlı oğluna diyor nasihat okumadınız? En büyük rülüm şirk. En büyük rülüm şirk olunca demek ki bunun ortası da var, şu var. Hadise gidiyor. Dönülmüştür. Affetmediği, karışmadığı meşe kalmış. Affetmediğine gelince şirk. Niye affetmiyor? Yarın kıyamet gününde birisi, Ya Rabbi ben bunu bilmiyordum. Bana anlatılmadı. Diyebilir mi? Demeyesiniz diye uyarıcılar gönderdim. İnsan ulaştığından mesul. Ulaştığından mesul. Şimdi bu noktada birisi yeryüzündeki e, yaşamda herkes birinin yanındakine bir e, öne gitme, daha ileriye gitme, hep üstün basma gibi meselelere gitmez mi? Gidebilir. Uyarıcı geldiğinde kulak yanlara bu de soruluyor. Rabbin kim? Yani. Şimdi... Rabbin kim? Allah. Peki senin ilk yerde verdiğin ahit neydi? Aynı. Sonra din soruldu. din soruldu. Sonra yani Adem'in kavmindeyse Adem, kavmin Adem diyeceğim. Musa'nın ise Musa. Muhammedse Muhammed. Peki kabirde hiç peygamberin sorulmadığı bir sorgu var mı? biz hiçbir kavme uyarıcı göndermeden azal edici değiliz. Yok değil mi? Yok. Birileri bir şey diyordu, biz de be be be, ağızlığına diyecekler. Onun diyor kafasıyla, omuzun arasında öyle bir çakacaklar, ki birine girecekler. Demek ki bir şeyler olacak. Demek ki insanlara bir şeyler ne yapacak? Gelecek. Gel şimdi geçmişe git. Geçmişteki Kur'an'ı okuyan insanlara bak günümüzdeki teknolojiye bak CD olarak Kur'an var mı? Seslendirmişler mi? Yazılı var mı? Görsel var mı? Yani envai çeşit aklına ne geliyorsa el er atarları gibilerinde de var mı? Bu hükçette değil mi bir yerde? Yani yüklenmiş mi Şimdi yüklenmiş değil. Yani benim vahiyden haberim yoktu diyemeyeceğim bir yerler var. Ha, içini anlayıp anlamadığını demiyorum şimdi. Ulaştığından mesulsun. Şimdi tutuyorsun, adam camide namaz kılıyor. Namaz da kıldırıyor. Aynı safta getiriyorsun, ayağını yanaştırmaya çalıştıkça kaçıyor. Allah Mesul ne diyor? ve evet. sellem. safların düzgünlüğü namazın tamamından. Bak, bir safın düzgün olması, namazın tamamlığından olduğu gibi safların dağınıklığı sizin kalplerinizin de dağınıklığı diyor. Ha, kalplerimizin dağınıklığı neyden meydana gelir gidiyorsun şimdi mayide 76 77 78'e Allah diyor oğullarından ahit aldı ne yapacak? gördükleri bir münkeret mani olacak onlar ne yapıyor? Zeynel bir daha bu fiili işlemi. Zeynel tamamdır. Bir gün Ali Zeynel'i görüyor, Zeynel aynı fiili yine işliyor. Sana ne? Ben söyledim. Onunla bunun arasındaki kalp ne oldu. Ben söyledim. Anlasaydı. Evet. Bu. Sana ne? Yapmıyorum. Aynı sofrada oturuyor, aynı arkadaşlığını devam ediyor. Etkileyemeyince. Bu onu ne yapıyor? Etkiliyor. İkisinin kalbi de döndü mü? Döndü. İkisi de isyana gitti mi? Gitti. Ey halkını düşün, öbür halkı düşün, ona da hiç şimdi. İkisinin de döndüğü, Allah ne diyor? Davut'un diliyle, Meryem oğlu İsa'nın diline ne yaptı? Dedi. Allah Resulü oturduğu yerden kalkıyor. Vallahi diyor, ya iyiliğen de beder, Kötülükte ne edersiniz? Ya da Allah onlara nasıl lanet etmişse size de öyle lanet eder. Demek ki kişinin anlaması anlatmaya zorluyor. <gülüyor> Anlatma aynen mesela bugün oradaki arkadaşlara da dedim namazı ele Namaz seni kötülükten alıkoyuyor mu? Koyuyor. Analiz ediyoruz bak şimdi aynen bir insanın kapısının önünden akan bir nehire benzetiliyor mu? Temizliyor. Bak, kolaylaştırdık. Huzur verdik. Müjdeledik. Nefret ettirmedik. Şimdi korkutmaya geldi. Namazı kılmazsan ne diyor? Kuşluk diyor mu? Basık diyor mu? Kafir diyor mu? Demek ki namazı terk ettiğinde sen bu hallere düşüyorsun kalanlık patağındasın. Oruç, şehveti kırıyor mu? Kırıyor. Terk ettiğinde şehvet arzularına yenik düşüyorsun. Hac, yol emniyeti olup gitmeye gücün yetiyorsa hacca gitmek zorunda mısın? Evet. Gitmediğinde ha Yahudi ha Hristiyan hırmışsın. bir bu taraftan bir bu taraftan. Gittin, haccı mebrul olursa Anandan doğduğun gibi tertemiz olursun diyor mu? Yes. Diyor. Peki hacca gidip de hacı mebrur olmayanın bunun yerde sürsün diyor mu? Yes. Demek ki sen istesen de istemesen de sususun. İstesen de istemesen de hayrı seçmek zorundasın. Hayrı seçmediğinde şerdesin ve şerrin batağındasın. Namazı dost doğru kılarsan bu senin müminliğinin alameti. Bu sefer karga gibi yemip son vaktinde kılarsan ve gösteriş yaparsan, bu da münafıklığının alameti. Terk ettiğinde ise o akdi de bulunur. Sende de bir gösterge de kaldı. Ha demek ki Allah bizleri mağfiret etsin. Gelen nazların hepsinin birinci muhatabı biziz. Bu da hemen getiriyor. İnsanoğlunu en çok ifsad eden nedir? Kendisinden vasıflı, önde giden, ona yön veren insanların varlığıdır. Cahut başka nedir? Yaşadığı toplumun değer kabul ettiği ananelerdir, törelerdir. Şimdi bu yolla ne alıyorsun. Toplumun anaanneleri, töreleri takip etmeleri nedir? Vahilenli Akıllan, Hangisi? Aklı bir müşkülen. Cehaletin meyvası, Vahye uymama, ataları taklit etme cehaletin meyvası. Yani vahyden haberi yok. Okuduğu zaman bir Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyor? Bunun yanlış olduğunu hemen ayırtıyor. Bir şeyler ters diyor. Ataların dili gidiyor mu? Atalar seni dışlamaya başlıyor mu? Çatışma burada bu yüzden başlıyor. İnandım diyen Yahudiye bak, Hristiyan'a bak, Müslüman'a hiç farkı kalmamış. Öbürüne git, Katolik, Protestan, Ortodoks, niye böylesin? Ne olduğunu o da bilmez. Niye Alevis? Niye Sünnüsün O da bilmez. Niye Hanefi, Şafi, Maliki? Ondan bunun arasında hiç farkı o da taklit etmiş, o da taklit etmiş. Okudu, bu sis bir gidiyor. Bu sefer ne başlıyor? Alimler. İnsan hemen bilen birine ihtiyaç duyuyor. Sizin için Allah' uman, ahiret umanlar için en güzel örnek kim? Başka örnek arıyor musun? Niye bu Bekir değil? Niye Ömer değil? Niye Osman değil? Niye Ali değil? Çünkü Allah onundan daha zormuş. Sonra biz şimdi peygamberin iman ettiği gibi iman edebilir miyiz? O da bir kur. Yarın kıyamet gününde bu mazeretimiz olmasın diye onların derken peygamberin değil de sahabe ediyor. Sahabenin şöyle sayılarına baktığımızda, karakterlerine baktığımızda hangi usak olalım kendi karakterimize uygun birini buluruz. Doğru mu? Arayan bulur. İşte onların iman ettiği gibi. Ayet ne diyor şimdi? Onların iman ettiğini de açıyor şimdi. Hüda beyan olduktan sonra. Kur'an Resul'a indikten. Resul da onu açıkladıktan dilini devreştirme. Onu kalbine nakşedecek. Son onun dayanını öğretecek. Biz açıyoruz bak. Hüda, Kur'an. Resul'a inince. Resul da bunu Allah'ın izniyle açıklayınca. O sahabeler de bunu alıp hayatına geçirince ne yapıyormuş? Hüda beyanı olduktan sonra o müminlerin alıp hayatına geçirdiği gibi geçirmezsen ayet açtık şimdi. Seni ne temizlermiş? Kur'an ve sünnetin temizlemediğini? Cehennem ateşi ediyor. Orası mı kötü dönüştür? Gayet net. Burada o, bu yok. Sen varsın. Onun imanı ben hiç alakadar etmiyor Benim imanım. Burada ben imanı yakaladın mı bu sefer bana düşen bir şeyler var. Bu aldığımı sana öğretme mecburiyetindeyim. Burada gösterip göstermediğimde de tuvalet orada. Bir altında bir daha var. Doğranmıyorsam. Doğranmadığım yok ben. Başka bir şey anlattıklarınızı <gülüyor> nüfuz edince. Şimdi ben bunu anlattığımda bu benim nerede olduğumu da gösteriyor. Şimdi burada iblis bize aldı kabini harici, mülci, kadri, rı, rı, rı, rıfayı, bilmem şunu, şeytanın neden çıkardığını bir yakalayın şimdi. Hariciler, hmm. ben hiçbir şey almayayım, sen. Hariciler, nasıl saptı? Allah korkusundan saptı. Korku insan için iyi bir şey değil mi? Çok iyi bir şey. Sırf Allah korkusundan o kadar aşırı gittiler ki, herkesi alevutlak cehenneme attılar. Bakın haricilere, kıldıkları namazın yanında sizinkini beğenmezler. Diyor. Evet. Tuttukları aracın yanında sizin o beğenmezler. Puta takılmışlıkları bırakır, müminlerle uğraşırlar. Evet. Ha, çok korkan adam. aslında çok pısırık, evet, çok pısırık adamdır. Çok pısırık adamdır. Ne yapıyor şimdi? Bu korku onu bir şeyleri anlatmaktan da alıkoyuyor. Sadece soru. Anlatamaz da sorduğu sorunun cevabına. Sorarak ne yapıyor? Buna ne diyorsun? Buna ne diyorsun? Kendine göre bir kıyas yöntemiyle ne yapıyor? Parçıdakini götürüyor. Çünkü imanın artma ve eksilmesine inanmıyor. İmanın tarifinde de tağutun reddini şart koşuyor. Tağutu da kendine göre bir şeyler koyuyor. Ve ne yapıyor? Kişinin cemaatle yaşaması değil. Bir emirlendiği Sen İbrahim gibi yeryüzünde tek başına yaşayabilirsin. İbrahim nasıl yeryüzünde tek başına yaşadıysa senin ne bir cemaata, ne bir emire ne de bir devlete ihtiyacın vardır. Sen iman edensin herkes kafirmiştir. Herkes senin gibi tağutu inkar edene kadar. Şimdi kısas oldu? Bu oldu. Buna göre herkes gitti. Bunların sertliği birilerinin çok ümitkar olmasına sebep oldu. Bir de amel ederse hocam ondan da. Şimdi tuttu öbürü, tuttu öbürü, bunların hepsinin sert davranması korku tamam canım. Ümit Anam. duygusunu ne yaptı? Sıfırladı. Çünkü insan fırtınası neydi aşırı giderse bunun zıttını yer. Bunun zıttını yer. Hocam teklif ettiği kişiye onu amele ederse yani mümkün olarak yollayacak. Oraya hiç girmiyoruz. Daha. O zaman ne olur yani? Şimdi Oraya hiç girmiyor. Çok korkunç, Şimdi şöyle tut. Biz vahşi diyor ki Allah hamd olsun ki diyor falan ölümü benim elimden oldu. Sahabelerden kılıcını bile çıkaran var. E ne oluyor o zaman ben müşriktüm. O beni öldürseydi cehenneme gidecektim. Diye. Ben onu öldürdüm. Öyle bile olsa söyleme. Diyor. Öyle bile olsa söyleme diyor. Ben onu öldürdüm. O cennete gitti diyor. Ar -hı, ar -hı, ar -hı, ar -hı. Evet. Allah şu iki kişiye güldü. Bir müslük diyor. Tuttu bir mümini öldürdü. cennete gitti. Allah o müşriğe hidayet etti. Tuttu birini de onu öldürdü. Onun yanına gitti. Bir güldü. Banlağın takdiri. Orada bizim şeyimiz o. Korkuyla ne yapıyor? insan sakıyor. Bu da mülciye ne yapıyor? Ümitle aşırı gidiyor. Bizde korku yok mu? Var ama Allah korkusun hiçbir şey ne yapmayacak? Bastırmayacak. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudi komşunu ziyarete gidiyor. Sevdiğinden mi? Sevgiyi alıyor. Elmizden. Cibril o kadar geldi gitti ki komşunun komşuya miras olmasından korktu. Ayrım yok mu hocam komşuda? Yok. Ayrım yok. Gidiyor şimdi hasta yatağında yatıyor. Komşusu Yahudi alımı çocuğa diyor ki siz beni diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimin yanına neyle giderse gitsin onu basamak kullanıp hemen davet eden birisi. Aslında bu özellikleri bir yakalasak siz diyor beni kitapta Tevrat'ta buluyor musunuz? Hayır diyor. Her dese zaten kabul edecek. Çocuk hasta yatağında diyor ki baba diyor sen benden daha iyi bilmiyor musun? adam kafayı yere eğiyor. Hemen Allah Resulü İslam'ı telkin ediyor. Oradan giriyor hemen. Yani babası benden daha iyi. Çünkü kitapta ne diyor? Onlar öz çocuklarından daha iyi. Evet. Babasına bakınca bir de yalanı da ortaya çıktı ya, Yani kabul edeyim mi diye babasına bakıyor yine. Seslenmeyince çocuk kelime-i getiriyor ve ruhunu teslim ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen kardeşinizi alın ve yıkayın, teçhiz edin. Bu pistleri bırakmayı diyor. Bak babayla oğlunun arası son dakikada ne yaptı? Bayrı Allah. Hep bize davet var. Sonra kadar davet var. Sonra kadar yine davet var. Bu davetin neticesinde ölüm de olabilir, bir kral de olabilir. Boynun da boğazlanabilir, siz de düşebilirsin. Tek başına da olabilirsin. Kavmin de helak olup başka yere de geçebilirsin. Ama davetten vazgeçemezsin. Davetten vazgeçtiğin zaman bu sefer sen de dinini yaşayamazsın. Sen davetten vazgeçtin, ben senin çocuğunu benim omuzuma ağırlık yüklüyorum. Ben vazgeçtim, bu benim çocuğum, omuzu daha da. O öyle. O öyle, ondan sonraki nesil ne yapıyor? Hangisinin doğru, hangisinin yanlış, anlayamadığı bir ortama düşüyor. Bu noktada şuna da bak. Allah her asırda diyor, e, bidatı diyor, sünnetten ayıracak ve hakkı gündeme getirecek, hayırda kullandığı insanlara hak ediyor. Bu da sen hakkında hükçe oluyor. Allah bizi onlardan kilsin. Yani, evet. Olabiliyor mu? Hı? Olabiliyor mu böyle? Yani böyle düşünüyorsun. Sana dinlendirici geldi zannediyorum. Mesela şimdi sen bir hadis duruyor. Bu ne diyor? Sahip. Yani doğru, doğru, doğru. Evet. Biraz mekanizma işte. Doğru. <gülüyor> Ankara bıçak var. Ankara <gülüyor> bıçak var. Uykusuzluğu, vidarızlığı, başarızlığı. Yani <gülüyor> bu farklı değil mi hocam? Hangisi? Mücretlikte Allah'ın her devirde seninle yardım verecek. Aynı işte, o kelimeyi oynuyorlar. Çünkü ikisi ayrı olarak var. Aynı kelimeyle oynuyorlar. Aslında İçtihar'da o aslında mı? Mı? O kastede. İçtihat eder, işte müştehid gelir gibi o yibarları da oynuyorlar. Aslında Şimdi hakim diyor iştihat eder. Hakim iştihat eder derken bunda e, verilen en güzel örnek hırsızlık meselesi. Hüküm belli mi? Belli. Hüküm nedir? Mayı 38'de hırsızlık yapan erkek olsun kadın olsun elini kesin. Nereye kadar? Neyden ne çalmışsa işte, bileye kadar kesin. Peki her şeyden ne? Sünnette geliyor. Kayıtları belli. Şimdi Kamil kadın. Musa tuttu, hırsızlık yaptı. İsa ile tuttu. Musa'yı yakaladı, ona götürdü. Kamil şimdi şahitleri dinleyecek. Şahitleri dinledikten sonra kanaatini ne yapacak? Kullanacak. İsabet de edebilir. Hata da edebilir. İştahat işte bu. Dine bir şey girdi mi? Hütmü bende. Çıktı mı? Verdiği hükümde de dine bir şey var mı? Hiçbir şey yok zaten isabet ederse iki. Elini kesti, hata etmiş olabilir mi? Olabilir. Gene icra. Allah'ın emrini uyguladı. Yapmazsa zalim durumuna düşer. Artabildi mi? Yani ama Allah'ın indirdiğinde el kesmeden olurmuş bu vahşilik derse Hocam burada bir ara bir soru sorabilir miyim? Kadir'e ve Rufay ve Nakşibendi inancına mensup insanlar iktidara gelse bunların iktidarı da tübeler yani inançlarının geri olarak ölülerden yardım getirmek, şehirlere rağbet yapmak olduğu için bunu tatlı geseler, İsimlerde Müslüman olmasına rağmen bunların olduğu devlet İslam devleti denebilir mi? İran'a dedikleri gibi bunlara da zerreler. Yani Eylül Sünet açısından diyor mücadele etmek gerekir mi onlara? Şimdi, şimdi İslam'a göre ikinci bir devlet zaten olmaz. İslam'da nedir? Tevhidin hakimiyeti vardır. Bu da Allah'ın birlikleri. Hiçbir zaman Müslümanlar ben devlet kuracağım demez. Çünkü Allah bizden iman ve salih amel işitiyor. Evet. Devlet istemiyor. İman ve salih amel yaptığımızda Allah anladın, sizin korkunuzu götürür size yer yüzünün niyetini evet. Nasıl ki geçmiş ümmetlere yer hakimiyetini verdiyse size de verir Bu bir nasip. Bu bir nasip. Yani mesela eskiden dereler şırıl şırıl su atarken şimdi neden dereler su şırıl şırıl, şırıl, şırıl atmıyor? Işte. Eskiden her tarafta bel bereket varken neden bugün insanlarda kanaat yok? Evet. Eskiden insanlarda günah işlerken hep gizli işliyordu da neden şimdi alenin işleme Neden hocam? Bu artık ferden yapılırken uyarılmayın. Ferden yapılınca uyarılmayın. Güçlendiğinde senin gücünün tükendiğini gösteriyor. Neden yapıyorsun böyle Allah'tan sözü söylenmeyince bu sefer niye böyle yapıyorsun? Öcülük yapma. Ya sev ya terk et diyor adam. Lan yani kimin mülkünden kimi kovuyorsun? Babayın malı mı burası? Yani bu toprak sana şeyden mi geldi yani? Kendin mi ürettin? Kimin mülkünden kimi kovuyorsun? Evet. Ama ilahı inandığı, taptığı o inandığı olursa seni ne yapıyor? Onunla korkutuyor. Onunla seni şey yapıyorsan. Bunun adı ister rıfayı değil, ister kadir, ister İslam ne olursa olsun kitap ve sünneti uymadıkça, Allah'ın emir ve nehileri uygulanmadıkça buna İslam denmez. Aynen işte İran İslam Cumhuriyeti dediler. İmamların masumiyetini kabul etme var mı? Hümeyn'i var. geberene kadar mehturak bakıyorlar mıydı? Geberince ne oldu? Hata etmişiz. Mağarada saklanıyor dediler. Ha, bu İran İslam Cumhuriyeti anayasasıdır bunda Allah'ın kitapları değil Hümeyn'in bilmem ne esasları geçerlidir yazıyor mu ve bir beşerin sözleri var mı neden anayasa kuruyorsun ki madem İslam Kuran'ı koy kadınlara de otur gelen meseleye bak bitti senin niye anayasa yazıyorsun İslam Cumhuriyetinin Anayasası da, Baba Yasası da Kur'an değil mi kardeşim? Künnet değil mi? Senin ne işi var başka şeylerde? Anlatabildin evet. mi? Evet. Ha şimdi diyelim ki İslam Cumhuriyeti, onun dışında bir devlet kuramazsın ki ikinci emir çıktığında boynunu vurur diyor. Kim olursa olsun, fasik dostsa, facir dostunun peşinden yani git. Ayrı ayrı İslam devlet kuramazsın, olamaz, kuramazsın. Kuramazsın. Ha, O Alâplar, Salâh işte beni sinirlendir diyor ki eğer sen Suud'a İslam devleti diyorsan senin ne işin var lan Belçika'da? Krala sen İslam emiri diyorsan gideceksin dayat edeceksin yoksa sen imanın tehlikede. Allah Allah. Dinin hükmü müştük yerine kalamazsın. Hmm. Ancak emir sana der ki şuraya git. Yemen dedim ya kağıt kalema ya bir internet ya bir telefon sayın kıralım. Zahin emirim. Ben burada kalabilir miyim? Bunu bildirmez. O da tabii, alabilirsin Ali Yoksa senin imanın salak var ya. Hı hı. Daha meseleyi neyi kabul, neyi rette, neyi bağladığının farkında değil. Ha inanan taraf böyle olursa sıfır tarafı ne olur? Mesela ee, anan seni yitirsin. Ben de seni akıllardan zannederdim diyor. Hatırlıyor musunuz hadisi? hala diyor Yahudiler, Hristiyanlar diyor kitaplarını okuyup duruyorlar diyor. Burada yine bir ara bir soru soruyor. Çok soruluyor burada. Bir cemaat içerisinden bu odayı tanıyıp odaya dahil olan insanlar biliyorlar ki biz o cemaat içindeyken yani iyilik, gidiyorduk, haftalık dersleri dinliyorduk, yani mutluyduk. Buraya geldiğimizden dolayı da mutluyuz. Ama bir cemaatleşmek şart değil mi? Cemaat gerekmiyor mu? şeklinde sorular soruyorlar. Bunlara aynen şu cevabı ver. Burada birisi gelip de buradaki bir söze hakaret ettiğinde sen hemen rahatsızlık duyup bizden önce tepki veriyor musun? Veriyorum tabii. Gördüğün bir şeyde seviniyor musun? Hı -hı. Tepki olduğun yerde de tepkiyi veriyor musun? O zaman sen zaten cemaatsin. Sen zaten azablı olmuşsun. Daha neyse almıyorsun otomatikman zaten aynı bir ha, şey bir bu sadece var. sözde ben de buradayım beni niye görmüyorsunuz beni niye aranza anlıyorsunuz ben de bir görev almak istiyorum bu geylikeleri var mı peki bu tür cemaatçılık anlayanlar aslında İslam'da gelin cemaat olalım bir araya gelelim bu odadan hiç çıkmayalım diye bir şey yok hmm. İslam'da anlatılan tevhid tevhidin hakimiyetidir. Ve insanlar orada buluştukça buluşmaya başlarlar. Şimdi bir sevme meselesini al, el al. Allah'ı ve Resul'ü her şeyin üzerinde sevme, Allah için sevme, Allah için buğz etme. Neyin gereği? İman. La ilahe illallah. İmanın değil, tevhidin. Kalbim Kalbine emel şey kalbi Ben şimdi Allah dostu buğz ediyorum. Kime buğz ediyorum? Allah için. Allah sevmiş. Allah'ın sevdiğini ben sevmek zorunda. Evet. Allah'a buğz etmiş. Ben buna buğz edemem. Evet. Edersem bu benim tevhidimin bozukluğunu getirir. Hı hı. Ben tevhidi anlamamışım. Abdullah bin Himar hadisini getiriyor. Evet. İçki içiyor. Meclise geliyor. Dayak atılırken Ebu Musa ile reşar ediyor ki Allah sana lanet etsin. Allah seni kahretsin. Şu meclisine adabını bozdun diyor. Aleyhisselatü Vesselam öyle demedir. Ona lanet etme. Şeytana yardım etme. Bu Allah'ı ve Resulü çok seviyor. Bak yapmış olduğu hataya karşı da hatırlanıyor. Seviyorsun uzun da ameli nispetinde. Pahişe kadın öldürülürken Ondan sıçrayan kan Ömer'e geliyor. Lanet ediyor mu? Küfür ediyor mu? Öyle demedi. Vallahi öyle bir tövbe etti ki şu kara taşlığa dağıtılsaydı herkese yeterdi diyor. İşledi, cezasını çekiyor. Ona lanet etmiyor, söyleme diyor. Demek ki boynunda İslam bağı varsa sevemez birbiri. Boynunda İslam bağı yok. Ne kadar karakterli olursun sevemezsin. Ha? Muhabbet etme, kalbin ameli. iyi davranma Allah'ın emri. Bunları birbirine karıştırmıyorsun. Bak, cemaat nasıl oluşuyor şimdi gördün mü? Ben sana buğuz edemem ki. Senin benim, benim de senin üzerinde haklarım var. Hastaysan geleceğim. Aksırsan, hamd edersen dua edeceğim. Sana selam vereceğim. Cenazene geleceğim. Burada yoksan varmış gibi midafanı edeceğim Bu cemaat değildi. Neyin göstergesi? Ya bilgiyle mi halloluyor bu işleri? Işte Aslında cemaat yani kurma yok, yok. ama zaten inandığında teşkil ediyor. Kendiliğinden mi? Orta Organik orta, yapı orta. geliyor tabii. Kendiliğinden He. geliyor. geliyor. Emirler kardeştir gelince. Kendiliğinden geliyor. Peki emiri olmadan örnekle ilgili hadisler var. Bu. Şimdi cemaat... herkes nasibini yer. He. İsrailoğullarına bin tane Allah nimeti helal kılmışsa işlemiş oldukları günahlara binaya, onlar ne yaptı? Ellerine. Hep ellerinden gitti. Biz de tevhidi yaşayalım, hepsi gelsin. Hmm. Bu kadar. Yani ya. o getirir yani olan bir iş bunu değil. Bunu yani. bizden Bunlar birisi de. almadı ki. Bizleri bir araya getiren Allah ayılandı mı Allah Allah? La ilahe illallah. Düşün mesela. Şuradaki vakaları el Evet buradaki. Hiç isme, şuna buna cisme girmeye gerekiyor. Hayran ya Allah aşkına. Nefis. Ben hiç bize demiyorum buna. Ve benim bunda da mesul olduğuma da ben inanmıyorum. Anlatan adam da bir yerde anlattığını anlamazsa anlamadığını insanlara nasıl anlatacak? Şimdi düşünüyorsun. Kişi sevdiğiyle beraber diyor kişi sevdiğiyle beraber derken burada facir ehli var, fasık var, mümin var. Mümin bir Müslümanı severken ayıbını kapatarak sever. Facirse aynen geçen günkü verdiğim misal yakalarsan Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, hikmetli bir sohbete gidip de, hikmetli bir sohbeti dinleyip de birinin yanına vardığında Dikkat ettin mi? Birinin yanına vardığında ne gördün? Orada ne anladın? Şundan bize de bir şeyler anlat dediğinde o orada atıpın ve dinleyenlerin hatalarını anlatın diyor. Bunun da misali diyor. Bir adamın diyor bir çobanın yanına gitmesi ve çobana der ki diyor bana güzel bir koyun ver sen bunu keseyim yiyeyim orada şu gördüğün süreye git. İstediğini kulağından tut götür. Ücret de istemez. O gider diyor koskoca sürünün içinden. Çoban köpeğinin kulağından sürüyerek getirir. Ha, demek ki kişi sevdiğiyle beraber. Facil ehli ise ne olursa olsun gittiği ortamda da düşündüğü o. Orada da buradalar. Mesela kıyametle alakalı meseleleri ele alıyorsun. Bunlara iki kat evet. Onlar diyor ki biz mi çoğuz siz mi? Yani ben değildim. Siz çoktunuz. İşte bizim üzerimize baskı kurdu. E madem baskı kurdun ben benim siz çoksunuz. O baskınızı benim üzerimden alaydınız. Bunların azabı iki kat olsun. İşte bu onun önderi hep birbirini suçlayacaklar diyor. İman ehlini ele aldığında burada da dur. Orada da Peki neden orada da burada da dur? Sevdiğini Allah içinsin. Bir çıkar yok. Veriyor Allah için. Bir çıkar yok. Ayılaşıyor Allah için bir çıkar yok. Ayıbını örtüyor Allah için bir çıkar yok. Evet. Bu da gösteriyor ki bu da gösteriyor ki bizim verilen emri yerine getirmemiz bize bir şeyi kazandırıyor. Kazandıkça düşünün mesela Musa Aleyhisselam'ın kavmini ele alın. Yani tüm kıssalarda başlı başına bir örnek var. Firavun'un ordusuyla baş edecek güçte değil miydi o ordu? O kızın denizden geçene bir bakın az bir sayı değil ki neden Allah Azze ve Celle Musa ile kavmini Firavun'un ordusunun karşısına çıkarmadı? Erebilecek miydi ki orada? Kalplerinde hastalık var. İman kalplerine ne yapmadı? <gülüyor> kana kana girmedi. Nereden anlıyoruz? Çünkü Hızır denizden geçerken bile zümrütleri, hmm. altınları, mamhara hep yanındaydı. Ve şu hayvanların içinde en çok yemeye, içmeye böyle düşkün, karnı doymayan kim var? İnek var. İnek. Geçer geçmez de bu sevgisi hmm. onun için onların kalplerine verildi. Hmm. Ve bu kadar mucizeyi görmesine rağmen halk arasında ne derler? Ne bakıyorsun lan? Öküzün trene geçtik, baktığı gibi der. Aynı tren gibi baktılar. Aynı onun gibi o vasfada ne yaptılar? Düştüler. İnek gibi baktılar o algılar aldılar ve ona ne yaptılar? Kalktılar. Düşünmediler. Akıl etmediler ve dünya malını istediler. Hatta hatta meselelere bakın ee, ne diyor? Birisi aksırıyor çok yaşa bin yaşa. Yahudiler birbirlerine ıı aksırdıklarında bile duaları bin yaşa Allah seni mahfuz etsin. Allah seni mahfuz etsin. Oradan geliyor Peki bizim toplumumuzda biri hapşırdığında ne der? Çok yaşa. Bin yaşa. Bin yaşa diyen de var. Doğru bin yaşa. Sen sen ne Kim öğretmiş? Evet. Oradan sesi geliyor mu çocuklar? hak gündeme gelmiyor mu? Batın zaten. Az mı? Bu nasıl? Yani demek ki hak ehli çalışmayınca demek ki ya hak var ya Bunun dışında bir şey yok. Yani sen inandığın halde hakkı gündeme getirmiyorsan sana da. Anlatabildim mi? İnanan inandığını gündeme getirecek. Neticesi ölüm de olabilir, ihya da olabilir. Hiç önemli değil. Bunu gündeme getirmek zorundasın. Bir peygamber aleyhisselam 13 senelik davetinin neticesinde hicret edip devletini kurup cihadını ediyorsa bizde niye yok? aynı metot yok tabi metot orada alırsın uygularsın. korkuyorsa korku sevgiyse sevgi rızıksa rızık sığmazsa sığınma dilemeyse dileme hepsini teker teker kayda koymuş mu? Var mı eksik olan bir yer? Eksiklik de, acizlik de bizde. Ama şu da var bak. Ee, İslam'da kabul var? sorgulamam mı var? Hangisi? Kabul. Biz hangisini yapıyoruz? Sorgulama bizi ne yapıyor? Hem kabulü zorlaştırıyor hem de itiattan alıyor. Önce kabul etsek sonra sorgulasak İbrahim gibi bunu da bir yakalamak lazım. Ha, ondan sonra bakıyorsun bize bırakılan iki ağır emanet var. Beni şimdi bırakın ben sabaha kadar ayette hadiste döner dururum. Hiçbiriniz bıkmazsınız. Bunları okumayan birisi şuraya otursun. Hepiniz Sözünü böyle kesmeye başlamaya çalışır, arkasını hemen bir yerde giren sen devam. Sen ikilimden öbürü keser. Ama Kur'an ve Sünnetin gündeme geldiği bir yerde insan kendini ne yapar? Hazırlar dinleme, anlama. Çünkü İslam her zaman kuvvetliir. Küfürse hep kargaşa, yani. hep enaniyete. Ben önce yarattım. Ben öldürür diriltirim ben sizin Rabbiniz'im. Nasıl bana danışmazsınız? Bunlar benim kazancım. Benim başka mallarım da var. Ne oldu bak, maldan, yönetimden, birçok şeyden nedir? Örneklerin hepsinde Kur'an'da Tamam Ama hepsinin hakta da örnekler var. Bir İbrahim Aleyhisselam'ın, bir Muh Aleyhisselam'ın bir Musa Aleyhisselam'ın, bir İsa Aleyhisselam'ın, bir Uzehir Aleyhisselam'ın, bir Lokman Aleyhisselam'ın hepsinin apayrı bize nedir? Örneklere var. Önce kabul. Sonra nasıl dirilteceksin? İnanmadın mı? İnanmıyor. Önce sorgu. Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misin? Kabuli engeller. Şimdi Secde et. En önce yarattın sen. Senin önce yaratılman doğru olabilir. Senin ateşten yaratılman da doğru olabilir. Ama seni yaratana bu karşı çıkmanı getirmez ki. Onun için doğru olsa bile e, doğrunun sahibine doğrunun ölçüsüne delil getirilmez ki. Onun için bizim gidip takınacağımız, öğreneceğimiz tavır bu. O bana ne? Düşün mesela şimdi güven meselesinde, emniyet meselesinde. Ee, bizim halk içinde diyeyim, kafamızın dik, vakarlı, dürüst dolaşabilmemiz için bir de namus ihtiyacımız var değil mi? Bir kadına zina iftirasında bulunabilmek için kaç şahit lazım? pahişelik yaptığını bildiğin halde dört şahit getirmeden konuşamıyorsun değil mi? Evet. Ama çok rahatlıkla bir mümine şucu bucu diyebiliyorsun. Bir orospunun haysiyeti kadar bir Müslümanın haysiyeti kalmadı. Peki bu Rahman'ı mı şeytan'ı mı? Bir müminden bir insan bu yönünü uzak durursa kime yaklaşıyor? Şeytanir. Bunlar da güzel yakalamak lazım. Ölçüyü yakaladın mı? O ölçüye sonuna kadar uyduğunda bana fayda veriyorsa benim imanımın nerede olduğunu ne yapıyor? Bu gösteriyor. Şimdi ben inanan birisi olarak ilim ehliysen bir de bunu el al şimdi. Görülen bir münkere dille, elden, kalple müdahale etme hakkına mı sahibin? Evet. kalbe düşebilir mi? Düşmüşse, o zaman insanlar ne yaparmış? Sapana gider. Yani küçüklere gider. Onlar da hem sapar hem de insanları ne yapar? Saptırır. İşte bu da insanları nedir? Afet. Bunun da belirtisine sevbandan gelen rivayette Allah diyor bir toplumu azar edeceğinde onlardan amel alır. Onların hep keder ettiğini diyor. Şimdi yaşadığımız ortamda ceden mi var, amel mi var? Demek ki, oturup ibadetlerimiz lazım. Evet. Allah'tan af ve mağfiret dilememiz lazım. Evet, evet. Amellerimizin kötülüğünden Allah'a. Demek ki, önce ben kendimi ıslah etmem lazım. Önce ben imanı bir anlamam lazım. Bana lazım iman. Karşıdakinin küfrü değil. Benim imanım önce söz konusu. Eğer benim imanım söz konusu değilse ben karşıdakini istediğim kadar düşüneyim. Onunla artık hayatıma yön vereceğim. Ben kendi açıklarımıza ne yapmayacağım? Görmeyeceğim. Ömer emirel mümininken kendinin münafık olmasından korkuyor mu? E şimdi müminlerin emiri olduğu halde korkuyorsa o onun müminliğinin garantisi. Ama ben bugün mümin olduğumu iddia eder, öyle hareket edersem Ömer'in diliyle kim ben müminim derse o kafirdir. Allah Allah. Kim alimim der su cahildir. Allah. Kim cennetliğim derse o cehennem baştan bir açar mısın? Hocam? Benim biraz şeyime gitti o. Tam anlayamadım. Kim Buradan aldığım için diyorum. Baştan yani. aldım geldim ben şimdi. Yok ya. Bu, kim müminim derse kafirdir sözünü. Şimdi Ömer bunu çıplak demiyor. Evet. İbn-i Teymi'ye bunu külliyatında naklediyor. Allah al, razı olsun. Yok. İmanın isalesinde naklediyor. Kim ben müminim derse o kafirdir diyor. Kim diyor ben alimim derse o cahildir. Kim de ben cennetliyim derse o cehennemdedir. diyor. Çünkü insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam estağfurullah ben bile diyor amelimle cennete giremeyeceğim dersen Kişi amellerine ne yapmayacak? Güvenmeyecek. Amellerine güvenip de, amellerine bakarak ben cennetliyim derse, neyi inkar etmiş olur? Kişi diyor, sahitlerdense diyor, o amel ona kolaylaştırır. İşler, işler, işler, işler, yaz öne gelir de, bir amel işler, yüz üstü cehenneme gider. Kişi diyor, şakilerdense, o amel ona ne yapar? Kolaylaştırır. İşler, işler, işler, cehenneme girmeye bir karış kalır yaz öne gelir de cennette çok yüksek makama gelir diyor. Hiç kimse nereye gideceğim, ne yapamaz? Biz Emrolan yapmak zorundayız. Bu bir. Her bilen üzerinde bir bilen var mı? Var. var. Musa aleyhisselam kavminin içinde bir sohbet ediyor. Birisi diyor ki ey Musa en bilginimiz kim? Benim diyor da Allah bilir demiyor. Allah kınıyor mu? Hızır Musa'nın kıssası buna binaen. Yani hangi meseleyi ele alırsan al, hepsinin koca bir açıklaması evet. Ömer'in burada büyük bir ferasetinin olduğunun göstergesi. Evet. Orada kim ben müminim derse o kafirdir derken bunu kim garantiliyor? Evet. Kim ben cennetliyim derse bunu kim garantiliyor? Cennet de cehennem de Allah'ın elinde. Evet. Resul bile ben umuyorum. Siz işte diyor resileyi okuyun. Evet. Ee, ezandan sonra muhakkak ki diyor bana bu verilecek ve ben şefaatın hak olacağını umuyorum. Yani bekliyorum. Kesinlik ifadesi yok. Yani O'dan. Evet. Çünkü onun elinde onun izin verdikleri onun izin verdikleri de izin verdiklerine onun dışında şefaat yok. Hangi meseleyi bu yönle ele alırsak o bizim hem imanımızı hem itikadımızı artırır. Bak burada ne yaptık? fıtrata gittik mi? Fıtrat iman, iman üzerine tevhid o da insanın tadından yenme saati geçiyor. Ama fıtrattaki bozukluk imana, imandaki bozukluksa tevhidin üzerine bina edilmesi de konulur. Yani hep alttaki bozuk üsttekine ne yapıyor? Sıra etkiliyor. Ha bunun yanında buna da dikkat etmek gerekiyor. Fıtratta kulluk ve tevhidde kulluk Şimdi fıtrattaki işlemiş olduğun imanda tevhiddeki işlediğin hallerine baktığında tevhitte ele alınıyor. Kişi fıtri olarak ne işlerse işlesin onu cennete götürüyor mu? Düşün. Zina etme fıtri mi tevhidi mi? Fıtri. Hırsızlık yapma fıtri mi tevhidi mi? Fıtri. Akten kaçma. Fıtri. İçki içme, Fıtri. hep nefsine yenik düşmesi. Evet. Ha ya işte Allah kitabında yazıyor dururken insan nasıl nefsine yenik düştü, o nefsine hevasına yenik düşmüyor mu? O ilah edilmiyor mu? Bunu diyemezsin. Ebuzer'ın burnu yere de sürtse de o bir şey peki yani. diyor Allah kitabında yazıyor bu da bilip dururken nasıl içiyor diyor. Evet. Bu kayıtlar geldiği için biz bu şekilde konuşabiliyoruz. Burada eş koşma yok. Ha, şimdi biz amelimizi Allah'a mı Allah'tan gayrısına mı yaptık? Burada ibadetimizi biz Allah'a değil gayrısına mı? Biz ordunu Rab edinmemiş olduk. Aynen küçük şirk büyük şirk arasındaki incecik çizgiyi yakaladınız mı hiç? Namaz kılıyor. Kimin için? Allah için. Allah'ı razı ederken şimdi onu da tarifini bekliyor mu? Evet, evet. Küçük şirk bu. Neyin hocam? Şimdi birisi namaz kılarken birinin de kendini izler, izlediğini görür de evet. namazını Anladım. güzelleştirirse. Evet. Peki o ameli işlerken onu da niyetlenirse ne olurdu? O zaman bitiriyor. Nasıl oluyor bu? Kim bir kabre gider, kabre doğru iki rekat namaz kılar, yetiş ya film derse, ondan yardım beklerse ne olur? O da namaz bak şimdi. Sığınma kime? Ortak var mı? Var. Dileme kime? Ortak etti mi? Var. Bak bu da büyük bir şirk. İşte. E, Ondan sonra. Nasıl geliyor şimdi? Eğer birinin talifini bekleme. Güzel kıldığında ne kadar? Güzel kılıyor deme. Küçük şirkse terkin olur. Müthiş Namazın terkin olur. Onlar ki diyor, onlarla bizim aramızdaki ahit namazdı. Hı. Namazı kılarken bu yaptığın birinin taltifini bekleme küçük şirkse, telki ne yapar? Bu da şirk. İşte nefsi heva ilah burada. Bunun için şirk. Bu, işte. bu şanslar yine de biz müşriktür diyemiyoruz. Şimdi bu tek anı anda bu. Evet. Allah Azze ve Celle'nin fiile ve faile verdiği ismi söylemede sıkıntı yok. Evet. Ben şurada namaz kılmayanlar kâfirdir, müşriktür demiyorum. Allah kitabında bunun hükmünü böyle diyor. Çünkü bir namaz değil. Hangi mesele olursa olsun lehte ya da aleyhte bunu öğreten kim? Resul. Yani Allah'tan aldığını ne yapıyor? Resul öğretiyor. O bize söylemese biz bunu nereden bilecektik Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi kitabında ben sana diyor bunları anlatırken sen onların yanında değildin ki diyor. Bunlar geçmişin de masalları değil, değil diyor. Hmm. Ve yine mesela kıyametle alakalı meselelere baktığımızda öyle peygamber gelecek ki arkasında iba bir kişi. Ya iki kişi ya da kendinden başka kim sormayacak diyor. Hmm. Kavmi diyecek ki diyor. Kavmine sorulacak. Size uyarcı geldi mi? Geldi. Size anlattı mı? Anlatmadı diyecek diyor. Peygamberleri çağıracak diyor. Hesaba sorulacak. Sen bunları anlatmadın mı? anlattım. Peki şahidin kim? Şahidin Muhammed Ümmet diyecektir. Bunlar basit meseleler değil. Allah hakkıyla anlamayı nasip etsin. Kur'an ve sünneti yakalama, kişinin vahid olmasına, tevhidi yakalamasına sebep onun bir cemaat, bir ümmet, bir devlet olmasına sebeptir. Neden? Çünkü küfür tek millettir. İbrahim tevhidi yakaladı, bunun zıdstına da ne yaptı? Hücredi kâme etti. İsteyen alır? isteyen almaz. İsteyen dünyayı seçer, isteyen almayı seçer. Dünya müminin zindanıdır, kafirin kendididir. Evet. Ama açık delillerden sonra. İşte bu. Buradaki tekrir zilinin hata veya... düştüğü hatanın birincisi benzetmelerinde... şimdi, birincisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ganimetleri dağıtıyor birisi geliyor diyor ki ne diyor Allah'tan korku Allah'tan kork. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam gökten vahiy bana iniyor Allah'tan korku göktekinin yerdeki emini benim Allah, Allah, Allah daha korku kork deyip gidiyor birincisi neymiş bunlar Haricim. Allah'tan kork diyecek ama kendi korkmayacak. <gülüyor> Allah'tan kork dediği Resul olacak Resul'u takmayacak. Bunları gördüğünüz öldürün Sana takılan tavır bu. Gucun nasıl yetiyorsa, nasıl öldürürsen. Sen beni nasıl öldürdüğüme gel bir bak bakayım. Cehennem köpeği. Ben ezerim. Çok sert davranırım. Benim yanıma bir daha gel mütebe istediğini arkamdan unuturlar hiç umurlar istediğini olur. elimden gelen bu başkası gelse ben biliyorum İbret alem yaparım elimden gelen bu ha. başka bunlarda ne var kalplerinde merhametin eseri yok neden yok kalp neden katılaşırdı Teknik tek, tek alıyor şimdi kalp işlenen hayırda yumuşar Şerden olur. Beşir. Sertleşir. Beşir. Mesela tut bir cumayı. Buna cumayı akıllar mı? Baz. Kılmaz. Kılmaz. Kılmaz. Kalday geçersiz. Evet. Üç cumayı terk edenin neyi mühürlenir? Amin. Niye ağzı değil, burnu değil, gözü değil? Bunu da bir düşünün. Evet. Onlar kılmış olduğu namazların yanında seninkini tutmuş olduğunuz oruçların yanında senin beğenmezler. Bunu da at bir tarafa yaşları genç, hülyaları bulduk. İsterse 60 yaşında adam olsun bu fikirlerde, 15 yaşındaki çocuğun fikirlerinde. <gülüyor> Hülyası bozuk. Yani şu yaştaki bir çocuk hemen kızdığı gibi, hemen ağladığı gibi, hemen güldüğü gibi, hemen küstüğü gibi istikrarsız, duygularını kontrol altına alamayan ve eğitime muhtaç birisi haricilerin hepsine bak, hemen kızar, hemen kızar, hemen bozulur, hemen içine atar. Yani duygu kontrolü dahi sıfırdır bu insanlarda. Aynı şekilde de davette de böyledirler. Evet. Ondan sonra ele alıyorsun, tapan müşrikleri bırakırlar, müminlere uğraşırlar. Evet. Düşün, şimdi bizde peygamberlerin tavrına baktığımızda kime davet ediyorlar? kavmini topluyor. İbadetlerinizde Allah'a şirk koşma. Yani şirk koşana din öğretiyor. Bunlarsa tevhid ehlini şirkte görüyorlar. Ve onu itham ediyorlar. Şimdi birisi gelip de beni itham ettiğinde ben ne yapıyorum? hayır ister istemez sinirleniyorsun. Ona da tepkin bir değişik oluyor. İşte onları gördüğünüz yerden tutmuyor. Eğer ben elisem at kavmini öldürdüğü gibi öldürdü. Ha, bunun yanında bak, ifadelere bak şimdi. Kur'an okurlar, ıstaklarından aşağı geçmez. Kur'an okurlar derken, bunlar güzel okuyup anlatırlar, sana dinletirler demek istiyor. Allah böyle diyor, Allah böyle diyor, şimdi sen açıyorsun ağzını. Doğru diyor bu adam ya diyorsun. Tabii ki diyorsun şimdi, Allah'ın askerleri, Allah yolunda, tağutun askerleri, tağutluyor onlar. Senin orada hiç aklına gelmiyor ki, bu dinin neresiyle alakalı? Bunun hakkında dinde ne geliyor? Malumat ne? Bunun hükmünü hiç düşünmüyorsun ki. O okudu ya sana orada. Ha. Şimdi onların gırtlaklarından aşağı geçmez derken senin ne yapman gerekiyormuş? Hemen aynı soruyu ona yönlendiriyorsun. Sen ne yapıyorsun bakayım? Askere gittin mi? Müşrikken gittim. Hı hmm. hı. Şunu yaptın mı? Yaptın. Ne oldun? O zaman müşriktin. Şunu müşriktin. Şimdi ne yaptın? Tövbe ettim. Ya, bu kadar oyuncak mı bu iş yani? Bu nerede meydana geliyor? Sen soruyor ona döndürdün. Çünkü kıtlaklarından aşağı geçmez deyince söylediğinden kendi amel etmez. Et yedirmez kendi yer. Ona kafir der. Aynı soruyu sana onlar kafir. Bizim kendi aramızda maziret değil ki öyle bir şey demedik ki bizim için mazur derler. Onlara maziret ediyoruz. Ama kendine gidiyorlar. Olası. İşte yapıyor, aynı soruyu onlara çevireceksin. Cevabını veremezler. Ha demek ki okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Avun oku delip çıktığı gibi hem de diyor bakarsın kan da yoktur. Hiçbir nasıl yoktur. Yani, kan da yok. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki müminlerle uğraşacaklar, onları dinden çıkarmaya çalışacaklar ve öyle sert olacaklar ki söz dinlemez, cevici bir insanlar olacaklar ki onlarla oturup konuşmayın diyor. Nerede cehennem köpekleri? Diyor. Şimdi sen onlarla konuşursan ne olursun? Şimdi tartışırsan ne olursun? Sana bir şey yapaması onu ona bir şey yapılması onu ona bir şey yapılmasını hiçbir şey yapaması kalbimi zehirlendirir. Onun için ateşte kaçar gibi kaçmak gibi. Mesela ben biriyle dükkânda cuma kılınır mı kılınmaz mı? diye tartışma oldu yıllar önce. Adam soru soruyor ben sıkıştırıyorum. Şimdi ben böyle birini buldum mu Allah böyle diyor, böyle diyor, böyle diyor diye kestirip atma. Düşünmesi için akıl edebilmesi için yani o putları kırıp da ben kırdım demem. Ona sor bu tip yaklaşarak düşünmesine sebep olacak uzatırım. Baktım ki anlamıyor. işi yokuşa sürüyor. Ben de yokuşa sürer. Kestirir atarım. iş biter. Böyle bir münazaranın akabinde bir arkadaş da bu bizim şeylerimizi dinliyor. Karşıdaki perişan oldu. Bir cuma'nın terkine dair Kur'an'dan, sünnetten bir tane delil getiremedi. En sonunda aynen şunu dedi. Ya ne kadar bu getirdiklerin dedi doğru olsa da ya benim kalbim kanaat etmiyor. Aa, i̇şte bunun adı da şiitlerim. Ben zaten bunun için uğraşıyorum. Olay burada bitti aradan altı ay falan geçti. Birisi geldi dedi ki ya Hüseyin abi falan dedi cumaya gitmiyor. <gülüyor> Neye gitmiyor? İşte kılınmazmış. Onlar müşrikmiş. Tabutunmuş. Camiler işte darül bilmem neymiş falan falan. Ben şimdi düşünüyorum düşünüyorum öyle bu adamda böyle bir müşkilatın olması inşansız. Bırakın dedim üstüne gittikçe daha kötü olur ondan sonra aradan bir ay falan geçti hanımı telefon etti aynen şunu Hüseyin abi ben bir müşrikle aynı nikahta kalmak istemiyorum Allah Resulü cumayı terk edene kafir diyor ben artık eşimden ayrılmak istiyorum kadın kadın Allah Allah kızım sen bu işe karışma siz akşam bana bir oturmaya gelin Bak. akşam oturmaya geldiler hep ettiler, süttüler, güllaşlar baklava nasıl yapılır tarla nasıl ekilir şu nasıl döşenir, bir türlü cuma yok ben girmem müşkilat olan gelsin hüküm bu da demem kendi gelin hiç karışmadım alıyla veliyle iş bitti, güllaş nasıl yapılır baklava nasıl, böyle gittik arkadaşım beni tembihledim bununla dedim ulusta bir cuma buluşun çaktırmadan benim yanıma gelin cuma saatine yakın ben biliyorum yapacağımı buna güzel bir oyunu hazırladım tam cuma saati benim dükkana geldi ben abdesti aldım hadi cumaya gidelim ben sonra giderim aybaşı mı oldu <gülüyor> yok dedi kuşlu gerektiren bir hal mi yok yolcu musun yok hasta mısın yok. Korku mu var? O da yok. Ya, Esaretin değil. falan mı var? Yok. O zaman gel olsun. Diyor. Nasıl konuşuyorsun sen? Allah kılana Müslüman, kılmayana gel Şimdi Hayırlı. bu mazeretlerin yoksa ki bu saydıklarım benim şeri mazeretim. Evet. Bunlar yoksa Allah sana bunu ne yapıyor? Kıl diyor. Şimdi sen gel o gün bugündür Cuma'da hiçbir müşkünatı yok. Geri yoldan Cuma'da. Hiçbir müşkünatı yok. E, Aybaşı tutuyor mu dedim? Yok ben erkeğim. İyi. Demek ki kadın değil. Kadına da farz değil. Yolcu musun? Değil. Yolcuya da düşüyor. Hasta mısın? Yok. Korkun var mı? Yok. Yağmur da yağmıyor. İki bayramda değil. Korkudan hastanabı. Şimdi korku varsa evinde kılabilirsin. Ha, bu şey korksun, 500 şey kişi dahi olsan, korku varsa, emniyet yoksa, gizli bile kılabilirsin. Cemaattan namaz kılınmaz. Mesela Mekke'de o kadar sayı olmasına rağmen bir tane cemaattan cuma ne yapılmadı? Kılınmadı. Hı, böyle Ama var, Medine'de ne yapıldı? Kılındı. Öğlen farklıdır. Cuma farklıdır. Yani cum cuma oldu Herkes toplanır. Öğlen oldu mu? Bu anki oradakiler yani. soruyorum. Şimdi gelse de 1-2 fazla yok. Yani, ama Cuma kılınmış. Cuma yok. Mekke'de yok. Mekke'den, Mekke'den Hake'den, yok. Hake'den, Hake'den, ama Peygamber Mekke'deyken Medine'de korku hakim değil. Orada kılındı Mekke'de yok. Ama Peygamber Aleyhisselam Cuvasa denilen mevkiye gelince ne yaptı? Kendisini karşılayanlarla birlikte orada kıldı. İlk Cuma'yı orada kıldı. Devlet var mı? Devlet de yok. Emir var mı? Emir de yok. hiç şey yok. Ha. O hükümleri gecedir de bitiyor. Şimdi ben ilk müşkülatta. o arkadaşa dedim ki, benim anlamadığım bir soru var. Yani mesela hallo oldu, başka bir zaman çektim. Hazreti Sordum ya. Musa. Sen dedim yani, böyle bir müşkülatin yokken, buna nasıl düştü? Ya dedi, sen dedi, geçen sene dedi, burada dedi, biliyen tartıştıydın ya dedi. He. Ondan ben de oturuyordum ya dedi. He, onun anlattıkları dedi benim kafama daha çok yattı dedi. Ve ben onun doğru olduğuna kanaat ettim. Dedi. Benim getirdiğim delil karşıdakininki düşünce delili düşünmüyor. Karşıdakinin fikirlerine ne yapıyor? Kafayı veriyor. Bu da neyi gösteriyor? Tartışma ortamı hiç kimseye fayda getirmiyor onun için cedelden tartışmadan her zaman kaçacağız cedele tartışmayan mahal verenden de uzak duracağız çünkü kalpte ikiliye neden olan bir mida ben orada hayra anlatmaya çalışıyorum 15 senedir milletin lideri olmuş şu adam, şu adam, 15 senedir hatta 25 senedir milleti cumasız yapan bir alçak karşımda kıvranıyor Ben kalbim kanaat etmiyor diyor ve bununla müşrikliğini ilan ediyor. Gidiyor onun fikirlerini alıyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki iblis hiç boş durmuyor. Ha, bir de tartışma ortamında takınlan tavrı dinleyen yanlış algılıyor. Davetteki anlatmadaki uslupla tartışmadaki aynı olmaz. Neden aynı olmaz şimdi? Toplumu ele alın. Normal şurada giderken o nasılsın hemşerim dediğinde en güzel tavrını takılsın Ay anasını sülalesini saydığında böyle kötü söz söyledin. hemen insan ne yapar? Hepimizin. fıtri olarak bu tepki böyleyken karşıdaki Allah'ın dinine küfür ediyor. Sertleşmemem mümkün değil. Allah'ın indirdiğinin zıttını Allah adına konuşuyor. Sen bunun yanlış olduğunu bilen birisisin. Sabır sabır sabır sabır bir yerde insanı ne yapabiliyor? hapsatabiliyor. Onun için e, tartışma ortamında en güzel mücadele et bildiğini gündeme getir, iknaya gitme. Bunu anlatabildim mi? İknaya mi senin de ayağın kayıyor. Daveti mı? karşıdaki zaten bağırmaya başlayacak. Aa, çok güzel anlamış bu. Orada bırak. İster bağırsın, iste çar, ne yaparsa yapsın. Orada ne yapıyorsun? bırakın Bırakmadın mı? Bırakmadığın zaman senin dayan kayı. O bir ayet getirip sen bir Ne oluyor? Aynı öyle. Sonra ne oluyor? Burada da bak, hatırladığında çek. Git diyor. Gitmezsen senin de ondan bir farkın kalmıyor. Onun için peygamberlerin davetlerini teker teker teker okumamız gerekiyor gelin, bir olana kalkın sakın kalkın bırakma. Kim diyor? Önde giden, şımarık, despot, onları sömüren, ezen, gururlar. Bu bir sistem olabiliyor mu? Olabilir. Bir zengin bir kral olabilir mi? Olabilir. Bir askeri güç olabilir mi? Olabilir. Hiç fark etmez. Hangi sınıf olursa olsun. Ama o karşı gene karşı gelinen neyse, Vakha neyse bunu aldın da senin karşına çıkacak da aynı. Senin Adı değişti. Senin metodun da senden değil. Orada yani, var. Bir, ha, başına gelecek de farklı değil. Ona da hazır. hazır. Evet. Ona da bedenini hazırlamadığında bu sefer ne yapıyorsun? Geri adım başlayabiliyor. Evet. İki şahitler bununla yürüyor o zaman? İmanetlikle mefesini tanıdığınızı yapacağınızı mı zanniyorsunuz? Umum bu um her şey işte gitti bir de Yok. Yani ben onun gibi değil. Ee, Allah'ın yardımı ne zaman onların başına gelensin başına Bakaradaki çok farklı. Yani Allah sizi unuttu manası. Öbür tarafta eee siz canınızdan manınızdan yani imtihan edilmeden o çok farklı o umum. Herkes onu deniyor dediğin o da ankebud ki. Ankebut o şey umum gelen. Umum gelen. gelen. gelen Burda ki yani imanın e, mücadelesinden sonra gelebilecek bir şey gibi yani iman etmedikten sonra bir imtihanın başlayacağı. Allah her şekilde insanı imtihan edici. Öbür taraftaki farklı. Başka da özdeşletemiyorsun illa bağlantı. Ayetler ayetle bağlantı kurman gerekmiyor. Önce kabul sonra burası. Sorgulayıp da kabul etme. Tereddüte girersin. Evet. Bilmiyorum anlatabildim. Allah razı olsun. soda vereyim de. Allah razı olsun. hocam. Şimdi tevilin hakimiyetiyle şeyleman çık hadi. Evet. Ondayken hiç çıkıyor. Sat su getir, soğuk kola getir. Kamil. Ona neyim? Ona ne mi Sen nasıl Normalde ev sahibisin ya? Ona getir soğuk. Allah <gülüyor> razı halalar Yemediler, şey yemediler ya, ama hocam şey ya. Ya. ya. gene nereden soruyoruz? Aynen. Yani şey. Aynen. Herkes Siz ne izlemez zaman gideceksiniz hocam yani? 50 sayılır yani. Yani. Yani, biz yani. yani şifresi değil bir Siz ne zaman gideceksiniz? Biz bayramdan bir önce yapacağız. Herhalde 2 Ekim. Aynen. Aslında ben bu haftayı düşünüyordum da. Bu hafta herhalde bir yere sürpriz yapacağız. Önünüze yıkadı değil mi? Şey bir kardeş vardı. Aslında ben bu hafta arkadaşlarla düşünüyordum. ama söylemedim gününü. Ama öbür hafta öyle veya böyle inanmıyorum. Yoksa bayramı. O sudu için var mı? zaman denk gelebilir. İsmail Hanım'ın istemeyen. Hayırlısı inşallah. Verip abim amcana vermek. Yani, yani ilim, yani, ilim, diye, ilim, ilim, ilim, eş ilim. Bilin, bilin. Soda. Senin başka. İlk Hı? Senin ilgili mi size? İkra diye gelen ilk ayet. Bakın, i̇şte, okur, i̇kram et onu yani, yani, içiyorum. Ilgili... Ben bilmem. Rab'binin adıyla. Açma açma. aç. Tamam, çok bilenler bilir. Abi, iç. Aç, aç, oğlum. Ben oğlum, bilmem. O kadar. Borcu da Ben bilmem. Yani gir sen, sen kabını bir hazırla Ben senin kabını hazırlamış. Sana bilmediğini de ben öğreteceğim. Mesela ayet kelimesini. Bunlarla alakalı alıyorsun? Hadi bildiğin şeylerden konuşuyorsun. Bilmediğinizi neden konuşuyorsunuz? Allah bilir. Söyle <gülüyor> siz bilmezsiniz bilmediğin şeyin ardına düşme gönül göz kulak yani kalbin tasdik ettiği dilin tasdik ettiği ağzının tasdik ettiği mesaul. Hadi hep şeyler. Hocam bu şey şey çevirme. Fidyata var mı şu an? Herkes neşeleniyor. Bilen. Yani iç kat. Ama şöyle düşün. İçkaten yani değişik oluşturacak da ne bileyim ek e, bir şey getirecek ve doğru bildiğimiz yanlış yanlış e, olabilecek bir söz şey bildiğinle namelen, sana bilmediğini öğretecek Allah'tır. Şöyle düşün, bu tip düşünce ha yemek e, için veya şu bu için konuşmuyorum bunu. Evet. Önce bunu Eğer insan kendine lazım olana. Öğrenmeye gayret edersin. Sırf senin hatırını Allah öğrenmek istediğini bile sana öğretmediğini. Bütün Ama Amerika bir defa keşfedilir İnsan yılan bir kere geçirdi. geçilmez. Ama tevhidin bütün cüzlerini yaydım ettiniz mi? Bu da sizde hiç etti Sünnetin e, o zamanla bu yana gelmesine niye peki böyle e, tahriklere olmuş falan ben yapmadım sen mi yaptın yok hocam şimdi... önce kabul et onu demeyi istiyorsun niye sorguluyor <gülüyor> kabul kabul e kabul ediyorum da yoksa sen şu paranı kabul etmiyor, etmiyor, etmiyor musun aynı ayıtı Bizimlik biz 49 Hicir 9 Yoksa sen e, Kur'anı kabul etmiyordun. Kabul ettik? Bilmiyorum yani, abi. Sabret ondan sonra sorulabilir. <gülüyor> Onlarla. Ettir. Kur'anı sana kim gönderdi? Allah. Gökten Allah mi düştü? Peygamberin illetti düştü dedi. Peygamberin okumuş diye yazmıştı Allah razı. Meleğe illetti. Melek Peygamber'e getirdi. Meleğe de çıkar şimdi. Ondan sonra sana nasıl geldi? Ne? Peygamberden sonra Sabr sahabe, sabr eden sonra... Sade ne yaptı? Not aldı. Cezayir. Tabiine geldi. Tabi'nden, Tabiinden alimlerden taklidi geldi. Hadis. O nasıl geldi? Hadis geldi. O aynı şekilde geldi. Aynı. Aynı şüphei krandırdı. Olabilir ama olabilir değil. Olabilir. Olabilir değil. Ya yok, yani, aynı yerde onda da şüpheleneceksin. Geçer Geçelim. Ama evet. bana şöyle de, ben sünnetin vahiyini kabul ediyorum abi. Ama. O şüphesiz siz onda şüphemi yok. İnner aşkınla. Cevap verme. Ben sünnetin vahidini kabul ediyorum abi ama şöyle hadisler geliyor. Aklım benim bir türlü almıyor. Öyle diyelim. Öyle de. Çünkü İbrahim bile inanmaz inandı. Yani kalbim mutmain olsun. Evet. Bunda hiç sıkıntı yok. İstediğini sorsam dediğine sor. Anladım. Ama Bu, doğru olan buydu. Kur'an'ı bırakıp da işte ben de doğru sor diye yanlış doğru, anlaşılma doğru, doğru. başka doğru. Ben seni yanlış anlasam Anladım. Böyle zaten cevaplarım. Anladım. Sana. Anladım. O cevabın çok farklı oldu. Anladım. <gülüyor> ama bir estağfurullah. Herkese de vardır. Ee, doğru öğretilir. Ama bunu tasdiklerde böyle gelirsen sen de ödülür. Tastik gelirsen kendine de yazık edersin. Karşıdakine de yazık edersin. Bak mesela öyle insanlar geliyorlar ki peygamberi devre dışı koyuyorlar. Edip Aser gibi insanlar. Girmek kim geçiyor? E, o zaman bize birer meal dağıtsalar, hiç konuşmasalar daha hayra girmiş olurlar. Hı. Hı. Bunu bile düşünmekte mi? Evet. E, edip namaz kıldığını gördün mü? Yani gördüm o televizyonda. Şey yalnız şöyle geçip dikiliyor dikiliyordu. gördün mü? Anlasıldı. <gülüyor> Zorla kaldı. Dur cebimiz onunkine çıktı ya. Kaldı kaldı. Yani. Yani. <gülüyor> çöpe diye. Nasıl namaz kıldığını hiç gördün sana? Ver, sen? sana? Şöyle boyu oturuyor. Mesela oğlum. Bize neyi karar götürüyorlar? Sen niye orada oturuyorlar lan şimdi? Nasıl namaz biliyor musun? Kıble önemli değil. Allah'ın vecihi her tarafta. Sonra kıyam. Birisi soruyor. şimdi Kıyam deyince niye ayakta duruyorsun? Yatarak da adam kıyam yapamaz mı? Kıfet çıkmıyor. Oturarak yapamaz mı? Kıfet çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ne> yapıyor? <gülüyor> Kıraat ediyor. Rukiye'den diyor eğiliyor. Niye eğiliyor? Rukiye'deki kasıt illa eğilmediği ki. Yani adamların ben öyle bittiği var ki şeytanlar bile oturup gülüyordur lan. Bunları şey, Edip, şey dedem, Hı -hı. Gününü, ben mi sattım? Değil abi Musa tamir Allah razı olsun. Ramadır mısın? Ben tayyizim inşallah. Tamam. Haftada bir gün değil mi? İnşallah. Ben, al, Allah razı olsun. O benim ders metodum aslında sabah namazından sonra. Yani, evet. Ben Ankara'da yaptığım bütün derslerim benim namazdan sonra. Ben akşamları ders yapıyorum artık. Hadis külliyatı yapıyorum. Ha yapıyorum, nasıl oluyor? Ha böyle muhabbet tipinde oluyor. Gitmiyor. O geliyor. Bu gelmiyor. Şu geliyor, şu geliyor. Ben çıkıyorum şimdi. Tevhidin cüzlerinden başlıyorum. Suyun başında Tevhid atıyor. şudur. Şöyle şöyle anlaşılır. Kur'an ve sünnette rububiyet, uluhiyet isim sıfat yoktur ama anlatılmada sıkıntı doğmasın. Anlaşılmada sıkıntı doğmasın diye biz Allah'ı Rab'la, İlah'la isim sıfatına ayırma mecburiyetindeyiz. Onun kuralları şu bunun kuralları bu, bunun kuralları bu diye açıklıyor, ne açıklıyor öbür hafta faat yok tevekkülü anlatıyorsun. Öbür hafta İsa yok, tefekkür anlatıyorsun. Öbür hafta şefaat anlatıyorsun, bu yok. Şükürlük, şükürlük, sen de geldin. Çoktur. Emin çoktur. Fakir. Maşallah. Nasılsın? Çoktur. Allah'a Nasıl? Tamam ne var right. <gülüyor> <gülüyor> abi? Yani? İyi iyi. Elhamdülillah. Yarın gelin nasıl? İnşallah. Amma sabah varır. Her gün namaz Evet. Herkes Hanım asıl sohbette olsun asıl seslerim mu arkadaşlar? Neden sohbete gelmeyince neredesin? Alıyorum. Kalkamadım. Onu. Söyle kaldıralım arkadaş. Bir dahaki defa ah mağzoldan. Ne işte o yüzden akşam yapsa daha iyi değil mi? Oynadım. Tamam. Benim için fark etmez. Evet. Ben mesela nasıl şimdi Kaç sene bir yere sohbete gittim. Ne Benden Sen ne ben gün baş... istiyorsunuz? Sağ. Sağ. Tamam. Ne diyorsun? Salı boşradı ama değil mi vardı? Hangi evet. saatte dedim sohbet istiyorsunuz? Doğru musunuz hayır? Ben 9 doluyum. Oğlum sesim geliyor mu? Bak bak. <gülüyor> Kaçta <da> bitti? 11'di. <gülüyor> ben 2'de evime geldim. Abi orada yazarcam. İşte. Oradan olursa, 10'dan dolmuşa geldim. hepsi bitti. Samsung'un metni. Ha ben o günümü <gülüyor> çıkarttım vallahi bitti. Benim için fark etmez. Ben bana ne yaparım. Karşıdaki de gene düşer. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Haydi olsun inşallah. Haydi birader, ha? Haydi birader. Kaydı ben vereceğim zaten. Gel, kaydediyor hala. Hapadığım kaydı yoksa devam etsin mi? Kayıt beni keser. Onu ayarlar ya. Ayarlar. Ya. Hocam, ne zaman şey devam edecek değil mi? Te hadis tesiri. Her de. sabah, inşallah. Her sabah. Kırmızıda itibaren de... Kırmızı bak bugün çok farklı oldu. Evet. Hikâlet çok farklıydı. Çok farklı oldu. İbn Mace'de yapmak istediğimi başka türlü yaptım. Bunda farklı yaptım. Evet. Bunda şaka da karıştıracağım. Hı -hı. Şakanın yanında mesellerin hepsini yereceğim. Evet. Yani açıkça. Siz olaya gidelim. Yaptım İşçi... zaten. sana. Mesela yani, insanlar neyse. bir kadın geliyor kendisiyle alakalı bir meseleyi soranmıyor. Ee, onun sormasına gerek bırakmadan zaten bugünkü hadisleri hemen hemen hepsini açıkladın. Bunu sabah bir evli, acayip. bir Öyle bekar, mi? bir bulağa yeni ermekte olan bir kız dinlediğinde gidip de bir erkekten bunu öğrenme ihtiyacı hissetmeyecek. Hep fıkhı konuları sabah gider. Ha. Günlük Şimdi düşün, mesela bana bir üniversite öğrencisi gelmişti bayan. Abi dedi bir soru soracağım ama utanıyorum dedi. Ben dedim ki muhakkak mahrem bir meselesi bunun. Al dedim. Iniş, o çünkü bu meseleleri detaylı tefavratla almış. Anlayamazsan gene sorarsın. Gitmiş araştırmış meseleyi anlayamamış. Dedim ki sor. Hanıma da tam aktaramamış. O da anlayamamış. Bir gün gene geldi. Sormak istiyorum ama soramıyorum. Yani. Yazılı sorsun. Şimdi ona da şey yapamamış. En son sorusunu sordu. Şimdi buluğa ererken kadından bazı haller olur. Hı hı. Ve onun neticesinde buluğa ermer ve onun akabinde ay hali devam etmeye başlar. Onda buluğa ermesi 20 yaşını bulmuş. Evet. 20 yaşına kadar bu olmayınca tabi e, o an bazı şeylerin gelmesi bunu ne yapıyor? Bir panikletmiş. Panik. Ha. E, buna da insan cevap verecek birini bulamayınca e, Müslüman bu insan. Namaz kılan birisi. Ama bunları yerli yerince birisi izah etmiş olsaydı, güzel de okusaydı bu gelip de bir erkekten de sormazdı. Evet. E, demek ki bir kadın eğitimli bir kadın bu meselelerde kendini eğiten bir kadın yok ha olan kadınlara da bakıyorsun her şeyi anlamış sohbet eder altında üç dört tane kendine mülk toplamış bir tarafa çekilmiş e, havalarından bilmem nelerinden geçilmez her türlü günah mevcut din bu değil ki davet de bu değil anlamadım onun için meseleyi gündeme getirdiğin gibi hem kendini eğiteceksin. Hem eşini hem çocuğunu. Bunun yanında öbür Müslümanın eşi de çocuğu da ne yapılır? Eğitilir gider. Buradaki gelen hadislerde bildiğim ne varsa diğer meselelerle bağlantılı hepsini bağlayacağım. Allah izin veresim. Birinci şey ders çok güzel. ona dikkat ikinci. Evet. Odanın yarısı da çoğu kadın doğdu. Odaya konuda... bakmamaya gayret ediyorum. Çünkü konsantren tanıyorum ben. Bir de şimdi İkinci mesela... Yani, e, falan. Şimdi müminlerin annesi diyor ya sen kadınların diyor, şanını kirlettin diyor. Öyle deme diyor. Öyle deme. Bir çocuk bir çocuktan neden oluyor? Diyor. Nasıl olduğunu zannediyorsun? Diyor. Hmm. Yani erkeğin gördüğünü bir kadın rüyasında görürse ne yapması gerekir? sorusuna geldiğinde sen diyor kadınların şanlı diyor ne yaptın götürdün diyor. Ha bunu bir peygambere bir kadın soruyor. Ve bir erkek de bir kadına ne yapıyor bunun cevabını veriyor. Evet. Onun için bunların hepsi işlenmesi gerekiyor. Devam ha, edecek inşallah yani. Peş peş verelim hocam. İnşallah. Yani. Şimdi Tirmizi. Şey kaç gündür hocam i̇bn Mace? <gülüyor> i̇bn Mace ya altı ya yedi. Altı sürdü abi. İki, altı şey, sürdü zannedersem. İkişer cid hem... okundu hemen hemen. Hemen hemen. Çirmizi daha çabuk biter. Daha az. Şey Tirmizi yani. biraz fazla sürecek. Şey olarak. Şerh için. Biraz fazla sürecek. Ben aslında Ramazan için üç kitabı soktuydum. İbn-i Mace, Hı. Tirmizi, Müslüm. Ama şimdi vazgeçtim. Şeyi soktum. Tirmizi'yi soktum. Arada bir namazla alakalı bir meselelere girmeyi düşünüyorum genişçe. Hmm. Ee, tekbirden selama kadar. Hmm. Kılınış şekli. Onu bir ders olarak yapacağım. Ee, onun dışında İslam ahlakıyla alakalı zaten bir beş ders yaptım Ramazan'ın başında. Hmm. Yani bir, bir iki hafta ona gitmeyi düşünüyordum. Eğer Tirmizi'yi bitirirsem onlara başlayacak. Sabahları şimdi o tirimiz olarak işleniyor, öbürü ders olarak işleniyor. Hmm. Öbüründe insanların hepsi toplanır. Ne anlatıyor diye gelen olur. Tamam, gel bir şey anlayayım diye giren olur. Soru sorayım diye giren olur. Şimdi bir kitabı şerh edip e, dinlerken hmm. e, adamın sorusu da kitaplar alakalı olur. Evet. Ama öbür türlü Orada bir konu, bir mevzu işleniyor. Gelen muhabbet eder, bir kardeşlik olur. Anlamadığını sorar, başka bir mesele sorar. Bu daha farklı olur. Aslında insanlar idrak edemiyor biliyor musun? Yani gözümüzle mesela diyoruz ki işte şu kadar çok hadis okudu, şu kadar çok hadis kılıyordu. Falanca alıp, ezberin. Şimdi ezberin bile değil ama bu olarak var. Ama okuyan kim? Fıkh kim yani? Ben ya, kitap izlemeye çalıştım. Kurallar elimizde, feda <gülüyor> olmaz. Bak, ben sana bin misal vereyim. Bin misal vereyim. Olur ha. olur. Yıllardır ben Ahmedi'nin müslimetin özlemini çeken evet Yıllardır. Ya Rabbi, şunu bana nasip ettiye ben ne kadar dua ne etmiş birisiyim. Adamlar aşkla şevkten, mehterma, acıyla dört bin tane bastılar. Evet. cildi Ben. eee Bak sen kuran sünnetten amel eden birisi ve 14 takım satabildim. Az çok sattım. Adamlar e, 30'a kadar geleceklerdi. Bak bir senedir şey çıkmıyor. 7. çıkmadı. Evet. Niye çıkmadı? 1. mektar marşının, 2. İzmir marşının, öbürlerine davul öbürleri havalı yaraksız şimdi Hayır, ne kadar da İlmi, o, Şimdi yani. satılacak ki hmm. öbürünü ne yapacak? Adam basacak. Okuyucu yok ki. Tahrişleri nasıl olacak onun? Tahrişleri de mükemmel. Evet. Adam hazırlamış da adamın dine imana ihtiyacı yok ki. Televizyon var mı? Var. var. CD'ler var mı? Var. var. Oyunlar var mı? Var. Akşamları neydi o? Ne? Halı sağ maçları var mı? Var. Var. Var gezmeler, piknikler Bizler. var. Bilmiyorum televizyonda neler var da. Onun dışında eğlence yerleri var mı? Var. Karısının evde çok canı sıkılıyor. Akşam gelince gezdirmesi gerekiyor. O var mı? Var. Ufacık çocuklarının lokantaya gidip yemek yemeleri gerekiyor. Dışarıya görmeleri gerekiyor. Bunlar var mı? Var. Var. E, ne zaman kitap okuyacak bu Vakit mi var ki şimdi? Çok ondan çok sonra gece geliyorlar, ama. uydular var mı? Onlar da var. E, namaz var mı? Yani, uyanınca kılar mı alacak? Yani. kadar vakti var yani. Evet. Onun için kitap okumaya adamlar fırsat bulamıyor, garibanlar. E, Allah 24 saat yaratmış. Aslında 48 saat olsaydı belki orada bir, bir saat değil mi? <gülüyor> hazır zannettiler de ondan mı acaba? Türkiye hazır zannettiler ondan mı fazladığı? Bir zaman televizyonlar yoktu. Ben radyo dinlemeyi severdim. Türkiye'nin sesi diye, Almanya'nın sesi diye bir radyo vardı. Var. Alman profesörünün birisi Türkçeyi öğrenmiş. Türklere konferans veriyor. Ben de o zaman dinliyordum. Böyle gece iki saat dinlemiştim. Onlar gecede bir saat ya da iki saat yayın yapar keserdi. Ben dinlerdim. Neyse hoşuma gidiyordum adam anlattı, anlattı, anlattı, anlattı dedi ki en sonunda kişi dedi bir şeyi ne kadar severse o kadar anlar. Ne kadar anlarsa o kadar hayatıma geçerim. Meselenin özü bu. Nereyi seviyorsan oraya gidiyor. Fethülbari ilgi gördüm hocam. O da aynı. O da mı aynı. Aşta, bu Tabii ki bunların ikisi de özlemle beklendiği söylenen kitaplardı yani. İşte bu da Ahmed bin Abdülhüseyni de Fetül Barid'in. Ama buna rağmen, yapıyorlar. buna rağmen Rabbım bize nasip etti bana. Buna rağmen. Nasip. Ayılsın Allah'ına Hocam <gülüyor> Bize müsaade ederseniz çıkarım. Yolu bulabilir misin? İnşallah. Ya. Bir şeyler bu yüzden. Tamam. Şimdi direkt mi Yoksa bir şey yok. yolda bu saat 4 saat. Eti saralım muzunun yarısını. <gülüyor> yolda yani şey yapalım. Ben orada <gülüyor> Ekmek. Ekmek ya, de boyalım. var ya. Yani. Domates, bir şeyler var. Nasıl gideceksiniz? Hadi nereden mi? gideceksiniz? Yol gösterelim mi? Şimdi. E, Direkt e, anda, Allah e, sandım, de, et, <gülüyor> Biz bu buradan da, bir daha, daha, daha, daha, daha geçtiydik. E, Burası e. şöyleydi deyip bunu yaşadı. Önce bir tuvaş bir, bir girsin daha arkadaş. Tam <gülüyor> onun <gülüyor> altında bir daha var. Sen şoför sensin. Şoför sen Zeynep Hançer gitsin. mı Ne o? Aşağıydı. Aşağıydı mı var. Tam yerine. onun altında. Tamam, tam aynı yerin altında. Dostlar dahil. Otobandan. Sen yere verdim. Geçim olur mu? Şimdi e, buradan çıkıyorsunuz. Yok Hep, yok benim getirdim yoldan ismine. Şedet. Eee geldiğiniz yolu biliyorsunuz değil mi? Evet. Yok. yok. Işte. Geldiğiniz yeri biliyorsun değil mi? Geldiği aynı yol yeri yoldan o çıkıyorsun. Hocam, arkaya hocam doğru hocam, gidiyorsun. Tamam. Yok benim. E, otobana çıkıyorsun. Şedet. Şedet bir şey Ya ben bu sefer kişinin aldım. Araçerler. Ben yokum <gülüyor> yanında. E, o da güne. Yok yeter değil. Hayır e, Ankara'nın Ankara içine girmeyeceksiniz. Ankara'nın Ankara Ankara içine girmeyeceksiniz. O çeyreği var ya yazıyor orada. E, Pişama ya. Şişeye yiyordun. geldiniz geldikten sonra çıktınız. Çıktıktan sonra zaten e, Ankara yazar. Bir de e, Samsun İzmir yazar. Anladın evet. mı? Samsun İzmir tarafına doğru git. Gittikten sonra bir köprü daha var ama 5-10 kilometre gidiyorum. O köprüde e, Gölbaşı e, Samsun, Adana yazar. Hı hı. Adana diye göreceksiniz. Adana. Gölbaşı, Gölbaşı Samsun, hı hı. Adana. Tamam. He, gölbaşına gelince Adana yolu ayrılır zaten. Gölbaşı Adana'da. Oradan ayrılır. Zaten gölbaşına, gölbaşına çıkıyor. Gölbaşına çıkıyor. Gölbaşına çıkıyor zaten. Dememek gerek yok. Biz gerekir. siz Ankara'ya e girmemiz. Kapat Adana'ya kadar basın. Olayı biliyor musun? Yani. Bak unutma, bir eee girin rahatlayın. Şeyi sonra e, Kami, ekmeğim bir şey bir şey bazen fazla şey sonra oluyor, e, tomates, e, de şeye, Ankara sandığı yolda, yolda. Dönme, dönme, yolda. Hazırlar, İzmir, bir de kola var orada yazan olsun olsun bu tamam. tamam arada doğru gittikten sonra eee şey şey verelim istersen <gülüyor> musallereç. O zaman <gülüyor> doğru, doğru gideceğiz. <gülüyor> bir e, şey eski şey biz güzel. Gölbaşlar Adana yazacak. Gölbaşlar Adana kesin. Senin çıkış yapacağın. Gölbaşların arasında şeyden. Gölbaşlar unutma. Ama böyle bir 3 4 saat sürer. Ama çevre yolda olduğu için bir 15 bin <gülüyor> kilometre falan süre hayırlısı da şey, yani. evet. bir yolda bastıracağım. Burada... Sabah, sabah kadar göbek, göbek yok mu sanırım? Nereden? İsmail Bak'ta bu daha iyi diyor. Tertadan göbek var mı? Yok Yok yok. Çıktınız yoldan aşağı aşağı, aşağı, aşağı çok hoş. Var mı geçiş? Oylem, şimdi sen şu köyden çıktın. O kadar uğraşıyorsun. Sonra Ezine da orada gidiyor. gidiyor. Bu iki dakikada dönüyorum. Köy makasına yani. geliyorum. Uzu, ana geliyorum. Kudanıyor mu? E Sağdan mı? Soldan doğru. Türbeye gitme. Türbeye gitme. Şey Geldim müsaaba şey git. Sen, ısmaraya gülüyor bak. Tık çık taklıyordu. He. Tabii, çık diyorum ya. Gelip gidip çık. Gelip çıkıyor da. Sağ taraf çarın. Otobana giden. Sol tarafta otobana. Otobana açılıyor. Kolaba trafik et zaten. Dolaba da otobana götürür. Otobanı görürsün zaten. İşe gelece